Oh, 체 갔대 Kainat, bugün 20 Nisan Salı, yıl 2010, ay 4, gün 110, Kasım 164, 1431, Hicri-i Cemazü'yle 6, 1426, Rumi Nisan 7, güneş sevr yani boğa burcuna girer, sitte-i sevrin evveli sev fırtınası, günün sözü, niye böyle üzgün ve terk edilmiş görünüyorsun, Bir kapı kapalı olduğunda bir diğeri açıktır. Bilmiyor musun? Bob Marley Günün Tarihi 1439 yıl önce bugün 20 Nisan 571'de İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mekke'de doğdu. Kureyş kabilesinden Abdullah ile eşi Amine'nin oğluydu. 40 yaşına geldiği sırada Cebrail adlı melek aracılığıyla kendisine ilk vahiy geldi. Daha sonra çevresindekileri yeni bir dine çağırmaya başladı. Putlara tapmanın günah olduğunu ilan ediyordu. Fakat kurdukları düzenin bozulmasını istemeyen Mekkelilerin baskısı karşısında kendisine inananlarla Medine'ye göç etti. Aralarında savaşlar Müslümanların başarısıyla sonuçlandı. Büyük bir din doğuyordu artık. Mümtaz Arıkan Güneş Boğa, Sevr Burcunda Bugün Nisan'ın 20. günü Güneş Boğa boğa Burcuna girmiş, Bahar Faslı'nın ikinci ayı başlamıştır. Sitte-i Sevr'in başlangıcı sitte Sevr'in halk arasında adı boğa soğuğudur. Sevr, Arapça boğa demektir. Bu soğuklar güneşin Sevr burcunda geldiğinde bulunduğu günlerde rastladığından buna altı anlamına gelen Sitte sözcü eklenerek Sitte-i Sevr denilmiştir. Boğa burcunda 6 gün süren soğuk demektir. Boğa burcunda doğanlar 20 Nisan 21 Mayıs. Boğa burçlardaki ikinci işarettir. Boğa burcunda doğanlar hayatın iyi yanlarını severler. Ev hayatından çok hoşlanırlar, çocukları çok severler. Aşk hayatında hislerini açığa vurmaktan kaçınırlar. Devamı yarın. Yemek listesi gün 110. Püreli piliç yanisi, zeytinyağlı kabak, salata, sütlaç. Büyük Saatli Marif Takvı Büyük To rest my eyes and shades of green Under dreaming spots To Ichikoo Park, that's where What did you do there? I got high What did you feel there? Well, I cried With why the tea there Tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get off me, the ducks with a bump. They all come out to groove about. Be nice and have fun and so. I'll tell you what I'll do. What will you I'd like to go are with you, you can miss out school, won't that be why cool. go to learn the words of who, what's we do there, we'll get high, we touch there, will we touch the sky, why we'll the tea is there, i tell you why, it's, it's all too beautiful. beautiful, it's all too beautiful. It's all too beautiful It's all too beautiful, beautiful. I can't my mind get on up with the thoughts with the They all come out to cover up the nice sound of falling the sun It's all too beautiful It's all too beautiful Beautiful. It's beautiful It's beautiful Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Havi Haligua ve Volkan Arturuş'tan oluşan ekiple birlikteyiz. Günaydın. Günaydın. Evet, Echiku Park adlı parçayla The Small Faces grubunun kurucularından Steven Peter Marriott'ın ölümü. 1991'de bugündü. Kendisi 1947 doğumlu. Bunun ölümü münasebetiyle çaldığımız ünlü parçalarıydı Echiku Park'ı ve Small Faces grubu daha sonra Faces olarak da devam etmişti. Böyle bir yıl dönümüyle anlayla başladık haberlerimize. Evet günün haberleri doğa olaylarıyla da biraz karışık. Başlayalım isterseniz Avrupa'da hava trafiği rahatlıyor mu? sıkışıyor mu belli değil. Çeşitli haberler var, karışık Sıkışırken haberler. Şirken rahatlayan, rahatlarken sıkışan bir hava trafiği haberleri var benim elimde. Evet, mesela bazı sefer Amerika, Avrupa'da hava trafiği rahatlıyor derken BBC Türkçe'de yeni kül bulutu geliyor diyor. İzlanda'daki yanardağ patlaması volkanik indifa sebebiyle 5 gündür büyük kısmı kapalı olan Avrupa Hava sahasının kısmen açıldığı haberleri geliyor. Ama yeni bir kül bulusu da İngiltere'ye doğru gitmekteymiş karşılıklı. E, bakacak olursak NTV'de Avrupa uçuş havasına girdi diye bir hoşluk yapmış. Hı -hı. Kelime oyunu yapmış. Olacak o kadar. <gülüyor> Avrupa Komisyonu Schengen bölgelerinde mahsur kalan ve vize süreleri bitmek üzere olan veya bir biten üçüncü ülke yolcularının Schengen vizelerinin uzatılmasını da talep etmiş. Bir de böyle bir bürokratik korkunç sıkışma yaşanıyor. Şu ana kadar 7 milyona yakın yani 6 milyon 800 bin yolcu etkilemiş olduğu belirtiliyor. Hava ulaşım sektörü açısından bir kabus halini alıyor. Aldığı belirtiliyor daha doğrusu. Yasaklar gevşetiliyormuş şimdi. Ayrıca da gizliden büyük bir savaş da başladı onu da söyleyeyim yani. Ike, şey, ICAO pardon. Ya <gülüyor> tabii IATA özellikle de bu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü dünyadaki tüm havayolu havayolu şirketlerini temsil eden bir örgüt o. Volkanik küller nedeniyle hava sahalarını uçuşa kapatan Avrupa hükümetlerini eleştirmiş. Çünkü günde 200 milyon zarara yol açıyor deniyor. İngiltere'de. Peki mahvede. öneri ne? Hı? Öneri ne? Açın. E, ama Yok tehlikeli. Şu an niye uçulmuyor? E çünkü te güvenlik tehlikede olabilir. Yani uçaklar düşebilir diye daha düzden evet. söyleyebilir mi? E, o zaman yani. Ama işte soru da burada. Yata Başkanı bizim yani 11 Eylül saldırıların sonunda karşılan, karşılaşılandan daha büyük bir kriz var demiş terörre benzetiyor yani ve işte soruna cevap veriyorum krizin havayolu şirketlerine günlük maliyeti 200 milyon dolarmış bu durumda daha ne konuşuyorsun ve soruyorsun yani. Yani ne bileyim işte hani bir uçak düşerse bunun da maliyeti yok mu ya da hani insani maliyetine hiç girmiyorum uçak pahalı bir şey falan bir yerden yaklaşsak inandıramaz mıyız? Bir şey olmaz. Olmaz mı? <gülüyor> Yani deneme uçuşları başarılı oldu. Konulan yasaklar gerekli değil gibi konuşmalar var. Çünkü bazı Avrupa Havayolu şirketleri İzlanda'dan gelen kül bulutların içinde deneme uçuşları yapmış. Burası da cazip fakat şimdi gene BBC ile karşılaştırmalı bakacak olursak Voice of Burada Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Sim Kallas'ta da benzeri görülmemiş olağanüstü ve birkaç gün daha dayanılamayacak nitelikte demiş. Neyle ilgili? Uçuş yasayla ilgili. Evet. Ee, yani özellikle hava bayağı gemi azıya almışlar yani. Olmadı. korsan uçuşlar falan başlayacak herhalde. <gülüyor> evet. Avrupa Komisyonu Başkanı söylüyor üstelik bunu. Dayanamıyor uçmama. Yani. Evet. Öz yani Norveç Başbakanı Stoltenberg de havaalanında havalimanında mahsur kaldı başka hı hı. bir yerden dönerken memleketine dönemiyor ve orada yeni iPad'iyle çalışırken gösterilmiş fotoğrafları var dünyanın durumu hakikaten Mickey Mouse gibi yani sen bilir misin Mickey Mouse? tanıyorum tabi özellikle havacılık şirketleri tarafından teorik metodlarla hareket etmekle suçlanıyor <gülüyor> şu Avrupa Birliği komisyonu teorik metot? Evet, bu haber böyle. Fazla teorik takılıyorsunuz demişler. Çıkacaksın sahaya, uçuracaksın uçakları. Aynen öyle. Ölen Ava. ölür, kalan sağlar bizimdir. Hava <gülüyor> şirketleri öyle diyor. Kablasta da demiş ki güvenlik konusunda taviz veremeyiz. Söz konusu bize değil demiş. Yani eee Affedersin ayakkabılarımızdan donumuza kadar arıyorlar uçağa binerken güvenlik diye yanına su bile alamıyorsun falan işte. Artık don da değil şimdi kalmadı çıplak bir soruyorlar evet, hani... senin ciğer akciğer röntgenini hatta de çekiyorlar. Hatta ve hatta mide ve akciğer röntgenini de çekip öyle bindiriyorlar uçağa ve buna güvenlik efendim lütfen zorluk çıkarmayın falan diye de oraya sert bir de kadın koyuyorlar kaşları hızla kalkabilen. Ee... Biz diyor muyuz Böyle ayıp yapıyorlar ama şimdi bak kalbim kırılmaya başladı. <gülüyor> i̇şte şimdi hava havayollarıyla Avrupa Birliği Komisyonu arasında Avrupa Komisyonu arasında bayağı hoş bir diyalog var. Buna diyalog diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz. Biraz sertçe ama. Tartışma ama Tartışma. sonuç olarak bir diyalog. diyalog. İkisi de konuşuyor. Şimdi daha da güzelini söyleyeceğim. Bilimsel verilere dayanması gerekir demiş Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas. Yoksa olmaz demiş. Hı hı. Makul. Gayet hiç itiraz Doğru. yok. Ama e, öbürleri de diyor çok para kaybediyoruz böyle şey olur mu diyorlar. 11 Eylül gibi oldu diyorlar. Kapitalizmin mide gurultuları <gülüyor> galiba bu son çıkan ses. Şimdi bir de askeri yönüne bakacağız işin. NATO'dan bir açıklama var. Üst düzey bir Amerikalı yetkili kül bulutunun etkili olduğu alanlarda devriye uçuşu yapan F-16'ların motorlarında cama benzer çökeltiler tespit edildiğini söylemiş. Hı hı. Ki normaldir. Normal. Havaya karışan evet, çok yoğun, küçücük, pek çok madde var, partikül var. Evet, o küçücük parçası, silikon işte hı hı. özellikle. Onlar motora girip eriyor. Sonra tekrar e, donuyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. E, NATO'dan böyle bir açıklama gelince ittifakın uçakları kül bulutundan zarar görüyor mu, görmüyor mu diye sormuşlar. Yalnız benim elimde Associated Press'in haberi var mesela. Seninkinden biraz daha sert. F-16'lar e, kullanılmaz hale geldi diyor. Evet ama... Yani sadece hani yine e, ek olarak söylüyorum. Evet, İtiraz niyetin, değil. E, adamımız... Yani bu ıı, açık gazete programının en yani favori isimlerinden Anders Fogh Rasmussen konuşmuş. Tabii yani en iyi memurlarından biri. biri evet. evet. Ve e, küller mevcut operasyonlar ve üye ülkelerin güvenliğini etkilemiyor demiş. Yani benim elimdeki yine habere döneceğim özür dileyerek. Yani sonuçta ben yazmadım. Associated Press'ten okuyorum sadece. ...Belçik hava Kuvvetleri'ne ait... ...2F-16 ağır hasar görmüş. Ve... E... ...F-16 mı onlar? Evet evet F-16'ymış. Anders Fog... ...Rasmussen'e ben inanırım. Ama şey demiş... E, ...buradaki habere göre Rasmussen... E, birliğimizin gücünü zayıflatmadığı gibi askeri hazır olma halimizi ise engellememektedir. Hatta daha bile güçlendikte diyebilirdi. Aslında Hatta bir yandan öyle. Daha güçlü. Değil yani. mi ya? Yani bir hava bombardımanı beklemek için artık bir sebep yok. Çünkü bombardıman uçakları için de aynı sıkıntı var. Hı. Bak, yani çıkabilecek Doğru. Kuzey Avrupa'daki ilk savaş şu anda engellemiş oluyoruz bu durumda. Evet, bu yorumu beğendim ben seni açık gazetenin jeostrateji uzmanı tayin ettim büyüyünce NATO'ya gideceğim inşallah yani dalga geçiyorlar resmen bizde Kuzey Avrupa'da bir savaş ihtimali bile olmayan bir yerde bir e, hazır olma halinden ve e, saçma sapan uçuşan Belçika F-16'larından bahsediyoruz ardından bir da motorlarda cama benzer çökertilerden bahsediyoruz ve sonuna sakladım Tabii en güzel tarafını Rasmus'dan sonuç olarak F-16'lar konusunda bilgim yok demiş <gülüyor> ha bu olaydan haberi hiç mi yokmuş? E, ya F-16'ları duymamış. Yok öyle olamaz tabii. Duymuş. F-16'yı duymuştur Duymuştum. yani. Herhalde F-16'ların başına bu Belçik Hava Kuvvetleri'nin böyle bir olay geldiğinden haberi yok. Evet. Oldukça dikkat çekti diyor Boris F. Amerikan'ın haberi. Senin de dikkatini çekti mi bu durum? Vallahi benim dikkatimi çekti daha çok dikkatimi çeken e, gerçekten kar için pıtır pıtır bizi öldürmekten çekinmeyeceklerine dair çok net azimleri oldu. Evet. <gülüyor> E, yani 200 milyon zarar ediyoruz iyisi uçalım diyen havayolu şirketleri var ve hatta bunlar havayolu sektörü diyebileceğimiz durumda e, hayırlı olsun yani gerçek çok şaşıracak bir şey de yok yani e, sistem böyle yok. işliyor evet. yani kar varsa e, neye karşılık kar falan filan gibi şeyler çok geride kalan sorular ayrıca da şeyler var tabi e, uçakların uçmamasından dolayı petrol talebi de azaldı. 1 milyon varil azalmış durumda jet yakıtı talebi gündeyi. Ve jet yakıtı fiyatları ton başına 40 dolar kadar gerilemiş. Buna ne diyorsun? E iyi Ucuzlamış yani. Ucuzlamış. O zaman bu zararı kapatmak için de böyle ama şimdi herkes birden isteyince birden 80 dolar fırlığı mı verecek acaba? Yalnız o değil. Bir de petrol jet yakıtı üretenlerle şeyler aynı değil ki. Aynı şirketler değil. Öyle mi? Uçakları yapanlar ve uçakları. Ha e, tabii. Ama hani... Biri zarar eder, biri kar eder. Doğru. İkisinin birden kar etmesi kolay değil. Kabul. Ayrıca günlük 5 milyon varil tahmin edilen küresel jet yakıtı talebinin yaklaşık yüzde %20'si uçuşların ertelenmesiyle kayıp olmuş. Küresel petrol tüketiminin %1'inden fazlası düşmüş. Düşün. Yani bu çevre açısından hiç fena sayılacak bir durum değil. Ama tabii uçak şirketleri üzülüyor, üzülüyorlar çok. O aradaki fark hızla kapanacak bulutlar dağıldır dağılmaz. Çünkü herkesin hala uçması gereken bir yerler var ve bekliyorlar. Dağılacak mı sence? Bulutlar? Bence bu kar... Hayır bulutlar dağılacak mı? Herhalde bir gün. Yani hani BBC yenisinin geliyor olduğunu söylüyor ama bugün değilse yarın yarın değilse ne bileyim haftaya. Sonuçta dağılacak herhalde. Yoksa yeni bir buzul çağına mı giriyoruz diye daha sansasyonel bir noktaya doğru itelim <gülüyor> mi? Yok hayır <gülüyor> <ama> inanırlar filan. <gülüyor> Halbuki Hanson biliyorsun dedi insanlık var oldukça bu gezegenin üzerine bir daha buzul çağına girilmeyecek diyor. Fakat şey de ilginç doğrusunu istersen. E, Baya mahsur kalmış İngiliz vatandaşları ülkeye getirmek için ne oluyor? donanma 3 savaş gemisi gönderdi İngiltere. Ya şahane bir ortamda yaşıyoruz ya. <gülüyor> İngiliz destroyerleri mi? Onlara destroyer mi deniyor, ne deniyor bilmiyorum. Herhalde deniyor. Uçak gemisi göndermemişlerdir herhalde. Yok. Savaş gemilerini toplamaya göndermişler. Biri Afganistan'dan dönen İngiliz askerlerini İspanya'dan getiriyor. Hmm. savaş gemisi. Bir de karayoluyla yaralanan ...Alman askerleri... ...Afganistan'da... ...Savunma Bakanı'nın himayesinde bizzat... ...karayoluyla gidiyorlar... ...biliyor musunuz? Bizim gurbetçilerin izlediği yoldan gidiyorlar. bayağı ilginç oldu yani. 24 bin tarifeli uçuşun... ...5 bini yapılabilmiş. Bu 11 Eylül saldırıları sonrasında... ...karşılanandan daha büyükmüş. Artık sen karar ver. Hangisi kötü, hangisi iyi. Peki bitirdim bu şimdilik. Belki biraz daha Türkiye'ye geldiği zaman ne olup ne olmayacağını da Miktat Kadıoğlu'na sorarız bugün. Evet. Asit gelmeyecek falan da filan dediler. İşte asit yağmuru ihtimali yok diye meteorolojinin bir açıklaması oldu. Çünkü e, kül değil toz varmış buraya sadece. Ama tabii bunlar benim de okuduklarım çok yorum yapabileceğim olaylar açıkçası değil demeye bile gerek yok <gülüyor> herhalde. Ben sana söyleyecektim. Rasmus seni ara diye bu konuda. Ya Rasmus seni arayacağım da o şu anda herhalde 3F16 daha uçmadı. Şuradan şu kadar zarar, buradan Güvenliğe bu kadar. Ee, yani onun hesabı zor şimdi. Hiç rahatsız etmemek lazım adamı. Gerçekten e, yani sistemin sesi diyebileceğimiz dönemin ruhunu iyi anlatan adamlardan biri bence. Hani sistemin vücut bulduğu insanlardan biri Rasmussen. Zeitgeist. Evet, Tastamam. Danimarkacası, Dancası nedir acaba? Almancası dışında var mı? Daha yakındır. Gerçi evet değil mi? Orada da bir şeyi vardır. Benzer versiyonu. Bu arada Çin'in resmi Xinhua Haber Ajansı deprem son depremi pek üzerinde durma fırsatımız olamadı. Çok sayıda olay oluyor. Depremin üzerinden geçen 6 günde ölenlerin sayısının 3000'e pardon 2039'a çıktığınızı açıklamış. Kaybolanların sayısının da 195 olduğunu bildirmiş. Günün sorusunu soruyorum. Buyurunuz. Depremde kaybolan ne demek? Ee, deprem, deprem sonrası oluyor. haber alınamayan ve e, bir daha görülmeyen, duyulmayan insanlar herhalde. Bunlara kayıp mı deniyor ne zamandan beri? İşte yani her şeyi nezaketle nazikçe söylemenin bir yolunu buluyoruz ya, bu da onlardan biri. Yani yer yarıldı, yerin dibine girdik diye laflar var ama onlar metafor olarak. Yoksa bir... Ya, mama tabakasına kadar düşmüyor orada insanlar. Enkaz altında kalan denir ona bildiğim 195 kişi kaybolan diye Voice of America abi. daha neler göreceğiz? Bu gözler daha neler <gülüyor> görecek? Bu arada şeyde de Peru'da da muazzam büyüklükte bir buzul kopmuş ve bir göle inmiş. Gölün kenarındaki bütün Kasabaları yerle bir etmiş ve artık o Peru'daki o bölgenin su kaynakları tamamen tükenmiş. Bu da ufak bir detay olarak veriyorum yani. Ya, alakası yok ama yani serbest çağrışım. Rize'de de sular tamamen tükenmiş ayrıca. E, orada da bir hez çalışması yani işte hidroelektrik santral çalışması yapmakta olan e, sevgili devletimiz var. E, bir de işte şu anda şehre su vermekte olan tanklar vesaire var. Biraz iri patlatmışlar dağları. Hızlı yapmaya çalışıyorlar ya hızla barajlar, göller yapacaklar. Yani bütün itirazlara rağmen yapılıyor olması bir kenara üstüne üstlük nasıl çalışıyor oldukları ve hani ağaçlara bile dikkat ediyoruz falan diye garip açıklamaları da var. Bodurf diye bütün her tarafı patlatmışlar. Bu patlama o kadar sert olmuş ki Rize'nin su kaynaklarının içinde bulunduran depolar çatlamış. Rize Belediye Başkanı açıklama yaptı. Bu çatlaklar çok tehlikeli. Eğer birazcık daha büyüyecek olursa ki büyüyebilir. Rize'de 3 ay boyunca en az 300 bin kişi susuz kalacak dedi. Şu anda zaten bunun, su verilemiyor. Bunun, bunun büyük değeri var mı? Memleketin büyümesi ve kalkınması. E, tabii yok. Elinde. yani de bu Rizelilerin yaptıkları bir miktar bencillik şimdi. Yani 70 Katarşı milyon biz burada gibi. baraj bekliyoruz. Sen yok suyum yok yok suyum var. Yani... İnsanlar evet. tam dediğin gibi abi çok benciller ve e, fena. Evet, Kalk git da, başka yere. Yani Sayın da, Gökçek deymiş miydi gidin akrabalarınıza falan diye su Ankara'da. Ona benzer bir durum kalkın sulu yere gidin ne var yani. Burada Rio'da da 200'ün üzerinde insan ebediyen gitti. Her, sel, her her gün böyle bir haberle karşılaşıyoruz biliyor musun? Her gün ama. Gün geçmiyor ki. Yani, tamamen bozuldu denge aslında iklim dengesi. Bugün Rio'dan yarın Rize'den her taraftan gelecektir. Brezilya'da yalnız bir yargı kararı var. Bari onu da söyleyelim çevre meselesine biraz girmişken. Brezilya'da bir yargıç ikinci bir defa muazzam bir hidroelektrik santrali ama buna hes demiyoruz. Bu büyük bir baraj. Ve işte James Cameron'ın avatar yönetmeni ve yerli halkın oradaki Kızıl Kızılderililerin falan tamamen karşı çıktıkları barajın şeyini durdurmuş şimdilik. Dünyanın, Brezilya'nın ikinci büyük barajı olacak. 11 milyar dolarlık, 11.000 bin megavatlık proje Xingu nehrini tamamen yönünü değiştirecek, göl yapacak falan işte. Amazon'u besliyor. Ve dünyadaki de üçüncü büyük hidroelektrik baraj projesi olacakmış. İşte James Cameron'ın da aralarında bulunduğu pek çok şey, çevre koruma, aktivist diyelim onlara, Naviler gibi, maviler, mavi delili Naviler gibi oradaki kızılderilileri de korumaya çalışıyorlar işte. Belomonte Barajı. Yani yaban hayatını tamamen mahvedecek ve 40 bin yerlinin de seller altında kalmasına yol açacak. Tıpkı ıslı su vaziyeti gibi. Orada da yeri değiştirilecek olan pek çok insan ee, söz konusu. Ee, Lula yalnız Breziye Başkanı büyümemiz için şarttır demiş Sosyalist Başkanı. Hani dua eden vardı ya bu yağmurları durdurun Rio'ya. Rio, Rio olalı gördüğü en büyük yağmurları. ...gördü. Lula da gitti oraya ve... ...dua edin dedi halka. Yukarıdaki kızdı dedi. Hı hı. Siz... E, durdurun, ...yağmur durdurma... ...duasına çıkın demişti. Şimdi de şey demiş Lula... ...ya mahkeme kararı iyi değil ama... ...temiz... ...ve yenilenebilir enerji... ...gelecek ve Brezilya... ...büyüyecek demiş. Sen Lula'nın en Türkiye'deki... Çevre ve enerji bakanları gibi konuşmasına ne diyorsun? Ya bu bence evrensel bir durum. Çaresizlik genellikle e, benzer konuşma stillerini, biçimlerini ve hatta benzer mimikleri bile yan yana getiriyor. Hiç bambaşka mimiklerle konuşan onlarca dile rağmen e, bence tam da insanlık hali diyebileceğimiz şey bu. Hani olumlayacak bir şey yok insanlık diye. Aman ne güzel diyemeyeceğiz tabii ama insanlık işte böyle bir şey zaten. <gülüyor> evet. Peki bir Türkiye'deki haberlere de birazdan geçeriz. Biraz Rize üzerinden geçtik zaten ama e, anayasa değişikliği teklifin maddelerine geçilmesini Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın Şırnak'ta yeni bir yumruklu saldırıya uğraması. Yani yumruklu saldırılar artık Türkiye'de genel geçer olmaya başladı. O haberi de e, vermemiz lazım. Ayrıca da Samsun'da iki polisin şehit edildiği saldırıyı da dün akşam PKK'nın üstlendiği haberi de var. HPG aslında üstlenen ama hani zaten aynı şeyden bahsediyoruz sonuç olarak. Onlara geçeceğiz. Geçmeden uluslararası alandaki korkunçluklara da biraz daha bakalım. Peşaver'de bombalı saldırılar. Pakistan'da 23 kişi ölmüş. İki bombalı saldırıda. Büyük bir panis, panik havası yaşanmış polis vakfına ait bir okulda bomba patlayıp 6 yaşında bir çocuk hayatını kaybediyor. İntihar bombacısı. Elektrik kesintilerini protesto eden bir gruba yaklaşan intihar bombacısı. Dünya tamamen artık yorumlanması hayli zorlaşan bir yere gitti. Ya çok kolay ya da çok karmaşık. Hangisini seçerseniz. ya yani elektrik kesintilerini protesto eden bir grup var. Bir İnsan gidiyor ve kendini de öldürerek elektrik kesintilerini protesto eden gruptaki insanları da öldürüyor kendisiyle beraber. Buna nasıl bir yorum getirebiliriz bilemiyorum yani. Ya da polis vakfına ait bir okulda bomba patlıyor da 6 yaşında bir çocuk nasıl ölüyor? 10 kişi yaralanmış. Pakistan hükümeti Butto'yu koruyan güvenlik görevlilerini kıza almış. Bak tedbir alıyorlar bir de almıyorlar diyordun işte. Benazir But, Butto suikastinin olduğu gün Butto'yu korumakla görevli 8 güvenlik yetkilisinin yetkilerini askıya almış. Müşerref hükümeti Butto'yu korumak için gerekenleri yapmamakla suçlanıyor. Pervez müşerref hakkında da soruşturma başlatılabileceğini bildirmiş. Hmm. Bu seni üzüyor değil mi? Bu kısmı tatsiz hakikaten. 2007'de Ravalpindi'de bir seçim mitinginde öldürülmesi Benazir Buttu'nun Afganistan'da bir patlamadan bahsedelim. 3 çocuk ölmüş. Eşeğe bağlanmış bombaların patlatılması sonucu. Bu haberleri başka Türkiye'de ve Çok fazla sayıda diğer gazetelerde de görmediğimiz için uluslararası biz okuyoruz. iç karartıcı ama hayatın çok önemli olguları bunlarda yani. Orada da bir eşeğe bağlıyorlar ve 3 çocuk ölüyor. Eşek de ölüyor. 9 militan yakalandı diye bir haber var. Afganistan'da bir deprem olmuş. Irak'ta El-Kaide liderleri öldürüldü diye bir haber var. Onu da hızla geçiyorum saat 8.30 oldu. Nuri El-Maliki başbakan hala. Seçimde ne oldu bilinmiyor ama işte Irak örgütünün El-Kaide'deki lideri Ebu Eyüp El-Masri ve diğer bir üst düzey militan Ebu Ömer Bağdadi'nin Cumartesi günü Irak güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıklamış. Ama Amerikan kuvvetlerinin desteğiyle diye de bir açıklama Onu da yorumla bakalım. Peki burada bence duralım. Hı hı. Bu kanlı ve şaşkın ve cinnet eşiğindeki dünyanın sonra memleket haberlerine bakarız. Şehit cenazesine bakan Yıldız'a yumruklu saldırıyla başlarız sonra. Açık Gazete Oh, it's high. Eto Puente'nin doğum yıl dönümü 1923'te bugün doğmuştu Latin caz ve mambo müziklerinin çok etkili bir ismi hatta mambo kralı diye de biliniyor timbal çalıyor el rey timbal kralı ve latin müziğinin de kralı birçok öyle unvanı da var kendisine verilmiş onun doğum gününde kendisi 2000'de ölmüştü. Onun doğum gününde Tito Puente ve India adlı şarkıcı ile birlikte Love for Sale adlı parçayı seslendirmelerine kulak verdik. Ucuz, iştihaber, aşk satılıyor. Sözleri de böyle gidiyor. Tito'ya da bir günaydın diyelim Küba'dan yetişmiş ve sonra Amerika'da çok ün kazanmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzisyen. Evet bu arada ben de bir haber ilave edecektim Afganistan Türkiye'ye geçerken. Günün ikinci sorusunu soruyorum. Af Afganistan'da geçen yıl iki tankere NATO hava saldırısı düzenlenmesi talimatı vererek pek çok sivilin ölümüne yol açan Alman albay Georg Klein hakkındaki soruşturma durdurulmuş. Niye? Soru bu. Cevabını sen vereceksin. E, gerekli görülmediğinden olabilir, güvenlik gerekçesiyle olabilir. Ya da e, zaten soruşturma yeteri kadar ilerlemiş ve e, kendisinin olayla ilişki olmadığına karar verilmiş olabilir. 3 Otur, altı olur, geçer. E, nedir peki? Bir cevabı indirmişler mi? İndirmişler, e, kurallara uygun hareket ettiği belirlenmiş. ha Soruşturmaya gerek yokmuş. E, yani. Tamam, güzel. Bu soruşturma dediğimiz şeyle ilgili temel sıkıntı zaten şu. Yani yapanla soruşturan aynı kurum olduğu zaman bir sıkıntı olabiliyor diye iddialar var. Yanlış anlaşılmasın. Ve bir de bir miktar şeffaflıkla ilgili o zaman sıkıntı oluyor. Mesela hani soruşturmaya gerek olmadığına hangi deliller üzerinden karar verildiğini falan bilemiyoruz o zaman. Olayı da istersen kısaca hatırlatalım. 142 kişi ölmüştü. Hı hı. 142 hı hı. kişi ölmüştü ve o kadar büyük parçalanma olmuştu ki gelenlere sırayla dağıtılmıştı ailele aile efradına cesetlerden parçalar hatırlıyor musun hatırlıyorum olayı? bu olayda alman albayın bir sorumluluğu soruşturma yapılacak bir şey olmadığı gerekçesiyle kurallara uygunmuş bu tankerlerin bombalanması yani gaz almaya koşan insanlarda hatırlıyorsun mazot hı hı. almaya kabilelerden Gitme demişlerdi hani yok gideceğim diye kaçanlar falan olmuştu. İşte onlar hepsi hayatlarını ödemişlerdi. Burada hiçbir sorumluluğu yokmuş Almanların. NATO kuvvetlerinin de yokmuş. Bu haberi de geçtikten sonra Ale'sin Ordnung diye ben bitirmeyi tercih ediyorum. Bu bölümünü her şey yolunda. Asayiş Berkemal eğer Türkçesini istiyorsan. Güzel. Alman... ...cah söyledim ki anlasınlar diye. Tabii, tabii. Ales'in ordunu. Peki şimdi şeyi cenazesine geçelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı umutlamışlar. Bu nedir? Ee, ne olduğu biraz karışık. Ama e, neyden kaynaklandığına dair e, tartışma devam ediyor en azından. E, yani bu yumruğun nereden geldiği... İşte, Eski bir boksörmüş beden e, beden eğitimi öğretmeniymiş yumruğu atan. Ancak e, al sana açılım deyip vurduğuna dair de ya, iddialar Türkiye, Türkiye var. Türkiye'nin enerji politikalarından gittiği yönden memnuniyetsizlik belirtisi değil miymiş bu yumruğu? Yok bu hükümetin e, Kürt sorununa dair barışçıl çözüm e, iddiasıyla ilgili varsa böyle bir iddia hakikaten. <gülüyor> Çünkü olup olmadığı da başka tartışma konusu ama belli ki öbür taraftan baktığımızda Böyle bir tartışma yok gibi e, buna dair bir saldırı imiş. E, burun kemiklerinde kırık ve burun içi yumuşak dokularda ezilmeler olduğu tespit edilmiş. Bakan Yıldız'ın e, Şeşe ile birlikte dört kişinin daha gözaltına alındığı e, söyleniyor. Adı niye verilmiyor? Aslında olması gereken bu. yani Niye Şeşe diye veriliyor? Da başka bir yerde yok mu adı? Ya, ya benim adam elimdeki haber. Yaşı mı küçük. Yok yaşı küçük değil. E neden adı verilmiyor radikalde? E, henüz herhalde suçlu olduğuna kanaat getirilmediği için. Mahkemeci. Öyle mi oluyor? Genellikle bu normal mi sence? Ya aslında normal diyor. Şöyle bir insan saldırdı. Bunun yaşı küçükse ancak adı verilmiyor bildiğim kadarıyla. Hukuken olması gereken galiba bu. Yanlış Yoo, bilmiyorsam. Yok. Beden eğitimi öğretmeni Şahin Şimşek diyor. Peki. Bazı başka gazetelerde öyle. Benim derdim öğretmeni. Şahin Şimşek'in e, ismini korumakla ilgili değil de aslında. Elimdeki <gülüyor> haber böyleydi şey, ama. Evet çok tuhaf ama ya. ya. Bir yandan da hakikaten doğrusu buymuş gibi de geliyor bana. Yani e, çünkü Şahin Şimşek'in adını biliyor olmak şu anda bize bir şey kazandırmamakla birlikte. Ama saklamak da e, yaşı küçük değilse çok manasız değil mi? Neyse canım bunun üzerinde durmuyor. Evet. Fotoğrafları var. Küçük resmi, eski boksör resmi var. Bütün gazetelerde Şahin Hı -hı. Şimşek diye yazıyor. Karıştırmış neyse radikaldeki. Olabilir peki. Çok Online'de. ısrarcı olmayacağım. Bu başka bir tartışma ama bu evet. tartışma burasının tartışması değil şu anda. Şırnağın Balveren beldesi yakınlarında 5 gün önce düzenlenen bir saldırıda ağır yaralanan e, ve Ankara Gata'da 34 yaşında ölen jandarma kıdemli yüzbaşı Levent Çetin Kaya için Kayseri'de yapılan cenaze töreni sırasında oldu bu olan biten. Cenaze töreni sırasında Bakan Yıldız'a katılanlardan biri ee, ve ayrıca İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dı törende. Ee, derken işte bu olay yaşanıyor ve e, bu yani aslında çok fazla söylenebilecek bir şey. Yok. Evet, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bu yumruk Türk milletinin yumruğudur diye bağırmış. Türk milletini temsil eden. Enerji Bakanı'nın burnunu kırıyor. Peki. Yani bu e, nasıl açıklanabilir kısmı çok zorlu. Ancak e, işte son saldırı, Ahmet Türkiye'ye yapılan saldırı e, üzerine Bakan Yıldız'a yapılan saldırı yan yana getirebilmek mümkün mü Bir yandan da böyle bir şüphede doğmuş durumda anladığım kadarıyla başbakan Erdoğan açısından en azından böyle yumrun arkası olduğunu söylüyor Erdoğan ve bu arkasını araştıracaklarını söylüyor Olabilir da olmayedabilir her şey mümkün diyebileceğimiz durumlardan biri Çünkü bir yandan Ergenekon süreci hala devam ediyor gittikçe de köşeye sıkışarak ve daralarak alan. Ergenekon açısından devam ediyor. Aslında ortaya çıkabilecek böyle bir yaygın şiddet durumu gayet gayet her şeyi değiştirebilir. Denklemi başka türlü işlemesine yol açabilir diye de bakmak mümkün. Ama bu belki de çok şahin bir bakış ve hiçbir anlamı olmayan bir bakış da olabilir. Ciddi araştırılması gerektiği kesin. Nasıl olduğunun, niye olduğunun. Çünkü yani bir hafta içinde neredeyse iki yumruğun birdenbire... Bir bakana ve Ahmet Türk gibi bir insana Vurulmuş olması Çok da şansla açıklanabilir mi? Açıklanabilirse de üçüncüsü olduğunda Artık herhalde açıklamak mümkün hale gelir Zor bir durumda karşı karşıyayız gibi Yani e, rahatlıkla Çünkü şiddetin e, karşılıklı hale Gelebildiğini gördük Samsun'daki olayın ardından iki polisin öldürülmesi Ve ardından da şimdi işte HPG tarafından üstlenilmesi e, Bunun bir göstergesi e, şimdi bakana atılan bir yumrukta bir başka boyut. Bu arada nasıl olur da yani Türkiye'de çünkü. Nasıl korunamıyor böyle bir de o da. E, ben korunamıyor ciddi anlamıyorum çünkü e, gerçekten hayatımızı bir koruma cenderesi kabusu halinde yaşattırıyorlar. Evet. Yani e, alışveriş merkezi tuvaletine girerken önce çantanızı arattırdınız falan garip bir hayat neredeyse. Her tarafta sürekli ve sürekli her şeyin korunduğu, hiçbir yere giremediğiniz, çıkamadığınız bir hayat. Meclisin değil, kapısının önünden, sokağın önünden geçemediğiniz bir Türkiye. Bir yandan da bakan yumruk yiyebiliyor. Nasıl olduğunu anlamak çok kolay değil. Üniversitede bir süre psikolojik tedavi de görmüş. Eski boksör olan bu Şahin Şimşek. Aynı zamanda Facebook fotoğraflarında. Türkiye Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret sırasında çekilmiş fotoğrafları da var. Ee, sadece bu değil aslında e, Ahmet Türk'ün cumhur kullanmasının ardından Facebook'ta açılan oh ne de güzel oldu. Gruplarına üye olduğu Altına işte işte çok güzel oldu. Daha ne yiğitler çıkar bu milletten falan filan gibi de yazılar yazdı. Söyleniyor. Evet. Bakalım bu başka köşe yazarları da şimdi başta Hürriyet gazetesi olmak üzere çeşitli yerlerde, köşe yazarları da bunu da onaylayan yazılar yazacaklar mı? Bu arada şey de önemli, Hürriyet gazetesinin Ombudsman'ı, yeni okur temsilcisi e, bu şey öven yazıyı eleştirmiş. Yılmaz Özdil'in yazısına ilk yumru bu Türk e, o, milletin ne diye, işte Türk milleti yumruk olup iğn burnuna indi. Pek çok kişi böyle düşünüyor, olumlu düşünüyor diye yazan Yılmaz Özdile şey yapmışlar. O temsilcisi iyi olmadı demiş. Bunu yapmamalıydın diye Cumhuriyet'in yeni Okur temsilcisi ilginç aslında. Ama böyle. Yani işte bu yumru anlama durumları bu arada hani sosyoloji, psikoloji soslu işte Faşizan yaklaşımlar ciddi anlamda memleketin pek çok noktasından pıtır pıtır da çıkıyor. Çünkü e, işte böyle bir babası çıkıp da yahu yahu falan diye yazılar yazmaya başladığı anda bunun arkasından çok daha kuvvetli desteği de geliyor. Çok doğal olarak. E, bu da işin tatsız tarafı. Çünkü şimdi bakan yıldız atlan yumruğun anlamını çözmeye çalışan AKP karşıtları e, türemiş durumda örneğin. E, bunu anlamak gerekiyor. İşsizlik üzeri açılım ve ve ve ve diye. Yani şiddeti anlamaya başladığınız anda e, nerede anlamayı keseceğinize karar verme hakkına sahip misiniz bir düşünmek gerekiyor herhalde. Önce bunu anlamak gerekiyor. Bu anlamak gerektiği konusundaki en çarpıcı şeyi de geçen gün kim e, Oral Çalışlar hatırlatıyordu. Bunu ilk O gün Samastı o zaman kağıdıyla O.S idi. Hrant e, yani Dink'in katili olan O gün Samastı. ...da anlamak... ...bu delikanlıyı anlamak gerekir diye yazmıştı... ...ta o zamanlar... ...2007 Ocağı'nda yazılmış... ...yazılarında... ...evet... ...buralara anlayarak... ...gelinemiyor... ...aslında... ...peki ben şeyi de... ...bir söyleyeyim de bu... ...kim yaparsa yapsın provokasyondur... ...diye Ahmet Türk'ün... ...yumruklandıktan sonra... Söylediği şeyi Samsun'da iki polisin öldürüldüğü saldırıyı çapraz ateşte. Dün akşam PKK'nın üstlendiği haberi de var. Bu da gene çok vahim bir duruma işaret ediyor değil mi? Nasılmış bakayım ayrıntısına da nerede verilmiş PKK. Provokasyon PKK'nın işi diye vermiş taraf gazetesi bunu. Samsun'un Ladik ilçesinde iki polisin şehit olduğu saldırıyı PKK'nın silahlı kanadı HPG üstlendi diyor. Fırat Haber Ajansı'nda yayınlanan habere göre silahlı bir grup kendi inisiyatifini kullanarak diye bir ifade var. Saldırıyı gerçekleştirdi deniyormuş. Saldırı Gabar, Cudi ve Dersim'de gerçekleştirilen operasyonlara karşı misilleme olarak gerçekleştiği kaydedilmiş. Ahmet Türk bir alakası yok muymuş? Hayır. Yokmuş. Onu söylemiyor. Yani e, Hüseyin Koç ve Malik Saykal adlı polis memurları hayatlarını kaybetmişlerdi 17 Nisan günü Ladik ilçesinde Samsun'un devriye gezerken e, PKK Tokat Reşadiye'de gerçekleşen ve demokratik açılım sürecine darbe vurduğu belirtilen 7 askerinde şehit olduğu baskını da gelen tepkiler üzerine ancak 3 gün sonra üstlenmişti diyor tarafın haberinde. Bu saldırıyı Cemil Bay'e bağlı bir ekibin yaptığı açıklanmıştı. Gerçi Amber'in zamanla konuşmasında Murat Karayılan örgütün liderlerinden Murat Karayılan Habertürk'te şimdi Amber'in zaman ve bir röportaj gerçekleştirmişti Kandil'de. Orada Reşadiye olayını anlamadığını söylüyordu. Örgütün evet. anlamadığını söylüyor. Merkeze bağlı olmayan saldırılar e, bu da onlardan bir anladığım kadarıyla. Öyle mi acaba? E, kendi inisiyatifi e, sözcüğü bana bunu evet. ifade ediyor. Ama yani kendi inisiyatifini kullanan bir grubun... Örgütlü sayılması biraz tabii karmaşık bir durum. Evet. Hem o... Hem de yani o zaman da e, silahlı bir ha, ya, Fırat Haber Ajansı bağımsız mı? Evet. Evet o zaman kendi insetifiyle aldı diye bir haber gitmiş ona. Ama e, Ahmet Türk Samsun'da kendisine yapılan eylemin bireysel bir eylem olmadığına da dikkat çekmişti yalnız. Ve bir ilişki a görünüyor demişti. Hatta Çok yakın yüz yüze bu yumruklayan kişinin adını unuttum şimdi. Şeşe. Ha öbürüsün Ahmet, Ahmet Türk. Ben, ben unuttum açıkçası. Önemli dediği zaten adını hatırlamamız. Ama bir yerden işaret bekliyordu. Onu aldı ve onun üzerine evet. geldi diyordu. O da önemli bir açıklamaydı. Soruşturma bütün bunları çıkaracak. Saldırılar kendisinin hastaneye kaldırılmasının ardından da sürdüğünü belirtmiş saldırıların Türk. Statüko'nun devamından yana bazı güçler devreye girdi demiş. Olayların büyümemesi için de saldırının ardından sağduyu çağrısı yaptığını belirtmişti. bir Dün akşam BDP milletvekili Sırrı Sakık'la birlikte CNN Türk'te yayınlanan tecrübe konuşuyor programına katılmış. Ee, öte yandan bir anayasaya da geçmemiz lazım. Bayağı enteresan gelişmeler oluyor. Aslında enteresan kelimesi bence doğru sıfat olmayabilir. Yani gayet Beğeri. bilindik, beylik ve e, iki haftadır, 3 haftadır beklenildiği üzere diyebileceğimiz gelişmeler e, bence sadece güzel değiller. Hani Benim daha çok hissettiğim sıfat bu dün gece de bir miktar seyrettim e, meclisteki tartışmaları. Zaten bir tek MHP ile AKP vardı mecliste. E, CHP ve BDP ve DSP katılmama kararı aldılar görüşmelere. Tabi ortak bir karar değil bu ayrı ayrı parti kararları. Ee, yani o yüzden zaten fazlasıyla vasat ve e, bir Hı. o kadar da hani dostlar alışverişte görsün tartışmaları yapılıyor. Aslında tartışılan bir şey yok zaten işte herkes konuşacağını konuşuyor ardından işte AKP'liler oy veriyor, MHP'liler red oy veriyor ve konu kapanıyor. Şimdi anayasa değişikliği teklifinde maddelere geçilmesine ilişkin oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi katılmamış. Ama 333 oyla kabul edilmiş bu. Ve ilk iki maddesi de teklifin kabul edildi diye haber merkezimizin haberi de evet. öyle. Milliyetçi Hareket Partisi ise katılmış. Cumhuriyet Halk Partisi, BDP, Barış ve Demokrasi Partisi ve DSP, Demokratik Sol Parti'nin aksine Milliyetçi Hareket Partisi katılmış ama RED oyu vermiş. İlk gün mesai yaklaşık 18 saat sürmüş. Hı hı. Hararetli gerekirse bir ay bile olur demiş başbakan da Erdoğan yani meclis genel kurulunda anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine ne diyorsunuz diye gerekirse gece yarılarına kadar devam etsin yarın sabaha kadar devam etsen bu devam edecek engellemeleri ne kadar devam ederseniz edin demiş biz artık bu yola bu yola çıktık bunu bitireceğiz demiş. Böyle bir şey. Adalet Bakanı Sadullah Ergin başkanlık sistemiyle ilgili henüz partilerinde ve gruplarında bir çalışma başlatılmadığını bunun mecliste ya da siyaset kurumları arasında tartışılacak bir konu olduğunu söylemiş. Bunu da belirtelim. Ne diyorsun? Sık sık Cumhuriyet Halk Partisi yoklama talebinde bulunmuş. Görüşmeleri sonuna kadar izlemişler ama Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli gibi. Evet, evet yani e, gecenin köründe hala hararetle devam ediyordu tartışmalar e, ancak tabi temel sıkıntı herhalde şu e, anayasa paketi denilen işte bu anayasanın kısmi değiştirilmesi durumuyla ilgili niye bunun kısmi değiştirildiğini AKP açıklamakla ilgili ciddi sıkıntı çekiyor bir herhalde sıkıntı bu e, niye tamamı değil de kısmıya dair daha fazla şey söylemeleri gerekirdi gibi görünüyor ikincisi ise Ee, hakikaten yeterince uzlaşı arandı mı yeterince yahu işte uzlaşım uzlaşılmıyor denilebilecek noktaya kadar tartışıldı mı e, orası biraz muğlak bu ikisi bence ciddi sıkıntı yaratıyor ancak e, bu iki sıkıntı bir yandan da anayasa paketinin de e, içeriğinin yanlış olduğu anlamına geliyor mu? bundan emin değilim yani çünkü e, geriye doğru ya da hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına doğru atılan bir adım varmış gibi görünmüyor bana anayasa paketinde. Evet ee, Yani çok daha iyi olabilir mi? Kesinlikle çok daha iyi olabilir. Ve olması için bastırmak ve e, ittirmeye devam etmek gerekiyor toplumsal muhalefet olarak. Ama e, içeriğin ne e, daha totaliter bir devlet yapısına ne şeriata ne faşizme falan filan göz kırpan bir hale olduğunu düşünmüyorum. Aksine de pek çok yazıda da belirtildiği gibi özellikle Hı -hı. hukukçuların e, yani vesayet altına alan demokrasiyi kısıtlayan... E, Ve 12 Eylül darbesinin izlerini taşıyan otoriter anlayışın bir kısmının temizlenmesine yönelik de maddeler, değişiklikler var. Olumlu bu anlamda olumlu sayılacak birçok değişiklik de var. Birçok yetersizlik de var. Yani memurlara mesela toplu sözleşme hakkı verip grev hakkı vermiyor olmak e, herhalde saçma sapan bir durum. Yani olta iğnesi verip olta ipi vermemek falan gibi bir şey bu. E, ama bunların hepsinin üzerine gitmek gerekir e, başka bir şey. Madem ki yarısını veriyorlar öbür yarısı da yoktu ki zaten falan diye de başka boyut var. Yani mevzu hakikaten neden kaynaklanıyor ve tehlike, korku ve denge tartışması neyin üzerinden yapılıyor bunlara bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ancak hakikaten AKP'de iktidar partisi olarak yapması gerekeni yaptı mı herhalde yapmadı demek lazım. Yani çünkü... Biraz gökten e, hızlı bir düşüş oldu paket açısından. Şu ana kadar tüm anayasayı değiştirmekten bahseden parti birdenbire pakete düşürdü bunu. Ve niye böyle yaptığını e, henüz daha böyle e, dört tarafı kapalı doğru düzgün anlatmış falan değil. E, biraz tatsız tabi bu kısımları. Evet olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetmek mümkün Ama Yani sağ muhafazakar ve neoliberal partiden bahsediyoruz bir yandan da. E, nasıl bir peygamber tavrı tırnak içi bekleniyor onu da anlamıyorum. Da yani bugüne tarafı. kadar yapılan en önemli değişikliklere imza atmış olduğu da bir gerçek. Tabii. Beğensek de beğenmesek de bu partiyi evet, Öte yandan şunu da hemen söyleyelim. Açık Radyo sitesinde, ki bu konuda bulabildiğimiz tartışmanın çeşitli konularda kalem oynatan yazarları, hukukçuları, siyasetçileri ve diğer yazarların da yazılarından bir e, şey dosya gibi bir şey oluşturduk. Bugüne kadar çıkmış işte bu anayasa değişikliği komisyonda da bulunmuş hukukçular da var. Buna karşı olan hukukçular da var. İşte Osman Can gibi ya da Oran Gazi Ertekin gibi değişikliği savunan hukukçular da var. Karşı olanlar da var. Onların da hepsini bir tabii ki Sınırsız bir şey değil. Görebildiklerimizden bir bölüm yani 15 ila 20 yazı şimdi tam sayısını bilmiyorum. Ama yorum ve makale yer alıyor. Ona da işaret etmek istedim. Öyle bir şey. Şimdi bir de Habertürk'teki canlı yayında Adalet ve Kalkınma Partisi ile Gül içinde ağır ifadeler kullandığı belirtiliyor Baykal'ın. Tartışmalı partinin çekirdek ekibinden biri cumhurbaşkanı olursa böyle olur. Ortada anayasa var. Buna saygı göstereceksin. Hükümet aldı başını gitti. Buna birisi dur kardeşim diyecek. Öyle bir otorite lazım Türkiye'de diye konuşmuş. Bunu da taraf lütfen darbeyi bekleyiniz şeklinde bir yorumla veriyor taraf gazetesi. Hı hı. Aradığınız otoriteye demokraside ulaşılamıyor diye. Biraz dalga geçen bir yorum getirmiş Fakat öyle bir otorite lazım Türkiye'ye. Maalesef bu süreç karşısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül AKP'nin siyasi uzantısı konumuna geldiği gibi Mesela Gül tartışması yani, bitmişti. Geri gelmiş. Ya ama daha iki hafta kadar önce CHP e, ne kadar önemli bir kişi olduğunu ne kadar hatırlıyor musun? Hatta demiştik ya bunlar öyle demiyorlardı. Evet. İşte seçilirken bir... şeriatçıydı ne oldu diye. Şimdi tekrardan e, tatsız bir duruma mı geçmiş evet. Gül? Burada bir tutarsızlık seziyorum ben. Yani bir olsa iyi yani hani e, maalesef CHP'den bahsederken de çeşitli tutarsızlıklar silsilesinden her seferinde bahsetmek zorunda kalıyor insan. Çünkü o kadar net söylüyorlar ki her söylediklerini sanki daha önce hiçbir şey söylenmemiş gibi oluyor. Evet Özcürek mesela Mustafa Özcürek Cumhuriyet Halk Partisi canlı gazetede programa çıkmış ve sonunda tümü oylanıyor. tümüne oy verdiğimiz zaman kabul etmediğimiz maddelere de oy vermiş olacağız. Tümüyle ilgili oylamaya katılmama kararımız var. Anayasa değişikliği her zaman iyiye doğru olmaz bu kötüye doğru bir değişiklik. Neden? demiş İşte tam bu sorunun cevabını henüz daha ne HSK başkanından ne anayasa mahkemesi başkanından ne CHP'den tam ya alabilmiş değilim ben. Değil değil Evet. Yani evet. daha iyi olabileceği şöyle değil böyle olması gerek ne der. Bir sürü şey okuyorum ki bunların büyük kısmına da aslında katılıyorum. Evet. E i̇şte toplu sözleşme veriyorsan grev de ver gibi ya da e şöyle oluyorsa böyle de olmalıdır yanında falan gibi. Bunların hepsi mantıklı ama e kötüye gidiş başka bir şey. Yeterince iyiye gitmiyor olduğu, biraz dandirik olduğunu falan söylemek mümkün de kötüye gittiğini niye söylüyorlar? Çünkü Bu Erdoğan'ın anayasasıdır diye de tamamlamış cümlesini özgürek. Hmm. Onun için kötü demiş. Ama peki teorik bir soru. Tamamen soğukkanlı. Ee, iktidarda bir parti var diyelim işte. Ne partisi olduğu Önemli değil işte. Ee, Sevgililer Partisi olsun. Ee, başında da Bay Tavuk var diyelim. Evet. Ve e, bu parti iktidarda ve tek başına iktidarda olduğu sürece o zaman anayasa değişikliğinde ne yaparsak yapalım. E, Bay Tavuğ'un anayasa değişikliği olmaz mı? Ancak Bay Horoz olursa bu mümkün olabilir. Ha, değil mi? Bay Tavuk biraz <gülüyor> evet kabul ediyorum. Güzel örneklemeler değil bunlar ama e, sanırım derdimi anlatabilmiş olabilir miyim? <gülüyor> Bay Tavuk olamaz. böyle bir Peki sizin için <gülüyor> düzeltiyorum. Partinin başına Bay Horoz'u koyalım. Evet. Bay Horoz e, partinin başında partide iktidarda tek başına. E, bu durumda yapılacak her anayasa değişikliği ile ilgili bu iktidar partisinin e, anayasa değişikliğidir ya da Bay Horoz'un anayasa değişikliğidir denilebilir mi? Denilemez mi diye soracaktı. Zor sordun. Bu sorunun ben muhatabı olarak Anders Fogh Rasmussen'i gösteriyorum. NATO Genel Sekreterine soracağız. Şey yapıyor. Enteresan bir haber daha var. Bu arada hemen kapatmadan onu da verelim. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Van Merkez İlçe Başkanı Hekim Karabey görevinden istifa etmiş. Van'daki bu e, Baykal'a yapılan yumurtalı saldırıyla ilgili mevzu. Bu arada bu yumurtalarla ilgili e, hiç unutmadığım olaylardan biri. Bir dönem hani yumurta mevsimi vardı. Yumruk'tan önce ayakkabıdan e, ayakkabı ortada geçti böyle. E, bu yumurta mevsimi daha çok Ermeni soykırımı. ...ile ilgili konferans sırasında başlamıştı. 1915 vesaire Bilgi Üniversitesi'nde yapılan konferans. Ee, dışarıda bir grup faşist elinde yumurtalar patır putır yumurta atıyorlardı. Daha Ozan Hrant Dink hayattaydı, öldürülmemişti. Ee, bütün bunlar olurken bir yandan da e, bunun ne kadar demokratik bir tepki olduğu... ...ne var efendim, ne yapıyorlar ki diye devam eden de bir tartışma var. Parla demişler miydi? ben demişler. Sen söyleyince şimdi hatırlarsın. Demokratik oldu. tepki olduğunu. Evet, bunu... Tabii canım bu neredeyse yaygın kanıydı ana akım medya açısından. Ee, yani çıkıp da insanlara mı saldırıyorlar? Ya, biraz da şunu söylemeye çalışıyorlar. Bu adamların geçmişine bakarsanız bu harika bir demokrasi sayılır. Bunu diyorlardı Hı, diye anlamıştım evet. ben aslında ama. Bu olay ilk nerede başladı hatırlatayım mı sana? Hangi olaydı? 6-7 Eylül sergisinin. Aa tabii basılması olayı. Basılması olayı. Doğru. Gene ke kerinsiz bir arkadaşlar evet, <gülüyor> Basmışlardı. Doğru. Ardından da yumurtalı demokratik tepki e, doğmuştu. Ardından bu e, Hrant Dink'in öldürüldüğü sürece varmıştı. Şimdi yumruklu demokratik tepki ve bunun niye anlaşılması gerektiğine dair harika e, söylevler çekiliyor. Evet şimdi oradan varacak? bir omlet partisi kurulacak. Oradan omlet partisi kurulacaktı. Şimdi, şimdi buradan ne kurulacak? Tek yumruk gibi bir millet partisi. Tek yumruk tek millet. Güzel güzel bu tutar. Açık gazete. Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın. Günaydın. Evet öncelikle bir gayri resmi hava durumunu alalım. Sonra da sizden biraz asit yağmuru olacak mı bu kül... Duman meselelerini biraz soracağız. Vallahi bıktım ondan ha. Evet ama. Bu külleri ben mi hangi patlattım <gülüyor> Olgan'ın. Hocam bugün yağmurlu. Yağmur devam ediyor akşama kadar. Yarın öğleye kadar devam ediyor daha doğrusu. Çarşamba günü öğleden sonra bir daha yağmur pazar sabahı var. Önümüzdeki ondan sonraki salı gününe kadar hiç yağmur görülmüyor İstanbul'da tahminlerinde. Yani pazara kadar Bugün ve yarın mı var? Bugün yani? yarın bir de pazar Evet Bugün hava sıcaklığı 20 derece Yarın 6 derece soğuyor Hava rüzgarlar kuzeye döndüğü için 14 e, derece oluyor 14 <gülüyor> pe, pe, Çarşamba 14 Perşembe 21 tekrar Güney'e dönüyor rüzgarlar e, Cuma 23 Cumartesi günü 20'ye düşüyor Pazar günü tekrar e, Poyraz'a döndüğü için rüzgarlar kuvvetleniyor bir de. 14, Pazartesi 17, Salı 17. Yani 23 Nisan bu sene güzel görünüyor. Ha? 23 derece ve yağışız İstanbul'a. Evet, 23 Nisan normalde. Yani yarın değil ya, cuma günü. Yani. Cuma günü, evet. Cuma günü hafif bir rüzgar, 23 derece ve açık. Çocuklarımız üşümeyecek. Evet. Hmm, başka bir numara yok havalı. Evet normali e, bu şekilde devam edecek. Peki hmm. e, şeyi soralım. Bu no, mevsim normallerine de uygun olduğunu söyleyebiliriz yani herhalde. 2 evet, gün düşük, 2-3 gün yüksek öyle gidiyor. Ortalamalara hmm. tekabül e, ediyor. Etrafında. Dolaşıyor etrafında daha doğrusu mevsim normallerine. Evet, peki o zaman şimdi bu çok birbiriyle çelişen de haberler geliyor şeyle ilgili olarak İzlanda'dan İzlanda'daki bu volkanın indifasından sonra püsküren külleri. Volkanın ismini söyler misin? çok zor. <gülüyor> ya, almadım işte. Birkaç defa denedim. Volkan'ın... <gülüyor> Siz söyleyin. <gülüyor> ben, ben, yok, ben sordum soruyu. <gülüyor> Şimdi ben size bir mail gönderdim biraz önce, yarım saat önce. Öyle mi? Hmm. Norveç Meteoroloji örgüdünün volkan simülasyonu var orada. İşte 21-22'sine kadar gibi bir simülasyon var. Ee, volkan külleri Türkiye'ye giriyor mu, girmiyor mu? Oradan bakın. Yani kesinlikle giriyor. <gülüyor> yani girdi de... Ha, girdi. Şimdi bazı gazetelerde çünkü Sabahleyin size bağlanmadan önce de tartıştığımız meselelerden biri buydu. Bazı gazetelerde de aksi yönde haberleridir aslında. Hatta televizyon haberlerinde diyordu Avide. Ama siz Norveç'ten mi? Yani, yani Norveç'inki çok güzel o bir şekilde göstermiş simülasyonu. Yani girdi ama tabii ki düşük dozda girdi yani. hani Küller şimdi sorarsanız Türkiye'ye girdi mi girmedi mi girdi. Ama... Çok Benim okuduğum büyük... haberlerde meteoroloji girmedi, toz girdi, külü girmedi falan gibi bir şeyler diyor. <gülüyor> ne demek o ya? Evet, tozu da. girdi, külü girmedi. Nasıl oluyor? Ulan kafam karışıyor bu Türkiye'de. Tozu girdi, külü girmedi. Toz nedir, kül nedir? Demek ki volkan günlerinin bir tozu var, bir külü var. Hay hmm. Allah. ha külün tozu. Yani düşük tozla demek istiyor. Evet. Herhalde belki öyle diyordur. Yani... Çok uh, şey oyunları... değil. <gülüyor> oyunu mu yapıyoruz? Vallahi bak, şekilde görüldüğü gibi internete koyun o simülasyonu. Millet oradan baksın. Türkiye'de ilk defa oradan görebilirler. Başka hiçbir yerde yok. E, çünkü kimse Norveç, merak edip de Norveç meteorolojisine bakmıyor. yani <gülüyor> Böyle bir şey yok. Orada çok resmen gün be gün, saat be saat toz. Nereden gidiyor, nereye iniyor? Güneyden, kuzeye nasıl gidiyor? Batı, Eke'den, Trakya'ya trak Ege bölgesi, İstanbul nasıl etkiliyor çok net görebilirsiniz oradan Yani şu şüphesiz İngiltere kadar, Kuzey Avrupa kadar yoğun değil. Ama kül var yani. Bu miktarı düşük olsa da kül kürdü. Ama etkili mi dersen değil tabii ki. O kadar çok biraz uzaz bir tabii bu volkandan. Uzak olmamızla beraber volkanı çok küçük. Yani bu volkan aslında çok küçük bir volkan. yani Büyük bir volkan olsa sonu çok kötü olabilirdi bu işin. Yani volkanın küçük olması, bir de uzak olmamızdan dolayı kıyısında, köşesinde kalıyoruz. E, tozu alıyoruz, kü külü alıyor her neyse ama az alıyoruz. Yani Avrupa'ya göre daha az. Yani bu da böyle bir açıklama karıştıralım Geldi gelmedi, girdi girmedi. Karıştı kafalar. Yani bizi de şey yaptılar. Her zaman böyle. Sertemmettiler yani. <gülüyor> her zaman böyle meselelerdi olduğu gibi ciddi bir kafa bulanıklığı, kafa karışıklığına da rastlanıyor galiba. Aynen öyle yani biz de şey olduk ben bakıyorum haritalara giriyor oradan çıkıyor koca müsteşarlar, müdürler girmedi diyor. Ama soru tabii şeyde sorulardan bir tanesi tabii bu büyük zararı uğradıkları için uçak şirketleri fena halde alınan tedbirleri, uçuşların Durdurulmasını, yavaşlatılmasını ya da yasaklanmasını geçici olarak kaldırılmasını eleştiriyorlar şiddetle. O, tamam o doğru. Şimdi mesela bu e, İKAO var bir tane ustası uçuşlar otoritesi. Evet. Bunun şeyleri var. Uçaklar buna göre uçuyor. Bu, bu manuellere göre, kurallara göre. Bu da 1980'lerde konmuş bu külle ilgili bu kurallar. Evet. Şimdi o o zamanki tabii gerçekten uçak külün tam bulutun içinde uçmuş. Hem de geceleyin. Ee, ve de epey problemler yaşamış uçak yani. Gülün içine giderken her tarafından ateşler saçıyor. Sayın Elmos ateşi. Motorlar duruyor. Ondan sonra itfak... ve 4000 metre filan evet. istifa kaybediyor. Sonra tekrar motorlar çalışıyor. Evet. Tekrar o ekonomik olan uçuş seviyesine uçak yükselince tekrar duruyor. <gülüyor> Bir şey anlayamıyorlar ne oluyor, ne gidiyor. Ondan sonra gidiyor. Uçak en son indikten sonra bakıyorlar ki uçağın üzerine hiç renk, şey de kalmamış, boya da kalmamış ucağın böyle postu soyulmuş, alüminyum gibi çıkmış ortaya her şey. İçine bakmışlar bir sürü şey var. Lava dolmuş katılaşmış şey cam gibi evet. motorun içinde tabakalarda. S silikon şeyleri Silikonlar. değil mi? Silikonlar. Evet. Sonra da anlamışlar ki ya biz şeye, şeye girdik. Nedir o evet. volkan küllerine. Ondan sonra Türkiye'de alt tane merkez kuruldu. Volkan küllerini havacılık için takip etmek üzere. Bunları bir tanesi İngiltere'de, bir tanesi de Fransa'da Şimdi İngiltere'deki işte aktif orası. Şimdi İngiltere'deki bu Volkan'ı kül, kül merkezi merkeze erken şey yayınlıyor. Bülten yayınlıyor ama bir günle yayınlayabiliyor bunu. Bir gün sonrasına kadar en fazla. Çünkü en büyük problem burada hocam. Volkan'ın ne zaman ne kadar ve hangi yüksekliğe kül fış, fışkıracağını yük, atacağını kimse bilemiyor. O yüzden de bir gün an sonrasının kimse söylemesi mümkün değil. Evet. Ancak rüzgara bakıyoruz ama o rüzgar tek başına bir şey anlamı ifade etmiyor o rüzgarın estiği seviyede küre olup olmayacağını bilemiyorsunuz. İşte bu bir günlük tahminlerle 2 günden fazla o da bu şu anki havadakinin nasıl dalacağını gösteriyor. Yenisi gelip gelmeyeceğini bilemiyorsunuz. Yani burada volkan çok belirleyici. Her şeye volkan karar veriyor. Zaten 20 watt'tan beri volkan patlıyor. İlk tab yani daha yeni patlamadı bu. İşte 20 Mart'tan beri patladı ama şimdi havacılık sektörüne patladı. Evet havacılık sektörü de tabii şey diyor çok para kaybediyor. Siz fazla impirikli davranıyorsunuz evet. diyorlar. Oysa ama sizin biraz önce de açıkladığınız gibi bilimsel kuruluşların, laboratuvarların falan yaptığı çalışmalardan alınan verilerle hareket ettikleri için... <gülüyor> pek de haklı değil galiba değil ya mi? Bu tür şeyde bilim konuşur. yani Kurallar, bilim, güvenlik hiçbir zaman e, tehlikeye atılamaz yani. Zaten burada 3 tane problem var burada. Bir güvenlikten taviz verip vermeme, bir ekonomik var, ekonomik problem sonucu. Bir de yolcuların durumu var. insani boyutu var bunun. 3 boyutlu bir olay bu. E, o yüzden test uçuşu yaptılar. Vaktiler gerçekten de motorları aşındırıyor mu? Şimdi hangi yükseklikten uçsalar ne kadar olacak? Bazen Bu kül böyle ince uzun bir kule şeklinde yükseliyor. Bazen onun yükselme yükselirken bir yerde onu kesmen gerekiyor kül şeyini. Bu belli kısa bir süre için. O kadar sürede ne kadar motorda zarar görebilir? İşte onları test ettiler. Kimisi zararlı buldu. 35 uçuş yapıldı dün. Kimisi zararlı buldu. Kimisi hiçbir zarar görmedi. O yüzden kafaları karışık. Yapılan testlerin sonucu da... Net değil. Ama tabii ki zarar gördü diyen raporlara öncelikle bilimsel olarak Heh. kötü senaryo daima esastır değil mi? Evet. Şimdi ama o yüzden şey yaptılar. Üçe böldüler şimdi Avrupa şeyini, hava şeyini alanını, hava sahasını. Üçe böldüler. Yani kuzey en kötü. Hiç uçuşu yok. Ortası arada bir olabilir. Bizim de bulunduğumuz bölge serbest oldu şu anda. Evet üç bölgeye ayırdılar. Böyle bir orta yol buldular yani ama şimdi tabii ki tetikte, tetikte olmak zorundalar uçuşta. Yani o motorların çekim güçünde, takatında bir azalma olmadığını sürekli izleyeceklerdir. Bakarsınız birkaç gün sonra tamamen kalkabilir bu yasaklar veya tekrar geri gelebilir. Yani uçuşlarda yaşanacak olan problemlere göre değişecektir bu. Yani Bu böyle yani bu tehlikeli bir şey bu uçuş işi kolay değil güvenlik çok önemli uçaklarda ee, ama işte bir yandan da şeyler var bir sürü insan sefil olmuş durumda Aslında Avrupa ana sınıfta kaldı bu şeyde binlerce kişi Avrupa'da e, sanki bir tropika adada şey mahsur kalmış gibi kaldı ne yardım var Ne bir şey ne bir şey devlet hiç bunda doğrusu el koymadı böyle İngiltere bile 5 beş, beş gün sonra Harekete geçerekten işte savaş gemilerini devreye soktu. Yardım gösterme göndermeye başladı şey İngiliz yolcularına, havalimanlarında. Yani bu konuda ilk Avrupa çok büyük bir sınıfta kalmış durumda yani. Bu Avrupa'nın afetlerden uzak kalmasının yarattığı bir şey var. Vurdum duymazlık var. Amerika Birleşik Devletleri de Katrina'da tam anlamıyla sınıfta kalmıştı. <gülüyor> Mesele yok yani. <gülüyor> evet sınıfta kalan kalana diyorsunuz. Yani şimdi bu bir Laki Yanardağı vardı. 1783-84'te patlamıştı. O Laki gibi bir şey değil bu yani. Laki olsaydı yani yanardağ çok küçük hocam. Yani bu şimdi sorular bize eskiden ne olmuştu? Anlatıyorsun. Tambora patladığı zaman işte şöyle olmuştu. laki patladığı zaman böyle olmuştu. Bir de Pinatubo vardı büyük. E, 90 Evet. 91'de galiba. Evet Filipinlerde. Filipinler'de. Mesela Pinatubo hocam 10 milyar ton mağma 34 kilometre yükseltiyordu. Yani o kadar büyük bir şeyi vardı. Bu kariban adını söylemediğimiz Eyvah oldu volkanı ise günde 7, 7 bin ton mağma salıyor. Çok küçük yani. 3000 bin tonu bunun kükürt. İki şey bile nedir o? Ee, Avustralya tek başına 3 bin, ton kükürt salıyor. Yani 189 ülke ülkenin her birinin tek tek saldığı kükürtün ufak bir kıs, bir ilavesini ekliyor. Bir tane de bu ekliyor. Bu yani endüstriden oluyor. salınan kükürtleri evet, söylüyorsunuz. Evet, endüstriden salınan kükürtlerin yani bu yaptığı 189 yanında 190 oluyor yani. Küçük bir ilave yapıyor buna. İki yüzde bir gibi. O yüzden çok fazla bir şey olmuyor yani şey nedir o işte asit yağmurlarına, işte sağlığa, atmosferin sera etkisine yaptığı katkılar öyle yani çok şey değil yani bir küçük bir ülke kadar veya normal bir ülke kadar ilave küçük bir ilave her 189 9 olmuş her 190 gibi. Ama mesela bu pina topu gibi işte tambora gibi öbür gibi olsaydı çok büyük fark çekti O zaman çok büyük problem olacaktı yani Allah korusun. Bunun işin sonu açlık, kıtlık, iç isyanlara kadar giderdi yani dünyanın her tarafında. Büyük problemler olurdu. Çünkü bu küller e, şeyde, statosferde kaldığı zaman uzun gün uzun zaman kalabiliyor. Statosferde çıktığı zaman 15 kilometreye. Orası çünkü çok kararlı bir tabaka, rüzgar yok. Oraya bir girdiği zaman oradan çıkması çok zor oluyor. Uzun süre orada kalabiliyor. E, o zaman da bütün e, güneş şınarını kesiyor. Evet. Şinarını. Bu... E, e girişini mi kesiyor? Dünya gelişti gösteriyor. Güneş ışını geri yansıtıyor. Evet. Güneş ışınları geri yansıttığı için dünyaya, şey uzaya dünyanın sıcaklığında düşüşlere neden oluyor. Evet, sıcaklığı sıcaklığı düşürüyor. Evet. Hava sıcaklığı düştüğü zaman e, bitkiler büyüyemiyor. fotosentez yapamıyor. Bitkiler büyümediği zaman tarım duruyor. Açlık, kıtlık başlıyor. Hastalıklar başlıyor. Yani bir ondan sonra büyük bir isyanlar, işte hani pasta yeme zorunda kalıyor insanlar gibi böyle büyük şeyler yapıyor, problemler yaratıyor. O yüzden e, şey problem yani öyle büyük bir volkan olsaydı gerçekten insanlık için çok büyük problemler olacaktı. Şu anda yüksek teknoloji ürünü olan uçaklar etkileniyor. Çok kibar onlar. Yani bir o eski yani pervaneli uçaklar yok yani böyle pırpır pır pervaneli. Bunlar motoru emiyor havayı emerekten çarpıyorlar. Şey o problem o yoksa eski pervaneli uçaklar olsa yine de bir şey olmayacak yani o kırkırlarla. Uçabileceğiz. Ne kadar yüksek teknoloji o kadar daha fazla hassasiyet getiriyor doğal afetlere. Peki bir de başka bir şey söyleyeyim Mithat Bey. Yani bu uçakların uçmaması, çok büyük sayıda kısılması sebebiyle olan değişiklik nasıl? Yani 24.000 uçuşun mesela pazar günü 5.000'i yapılabilmiş sadece. Pazartesi günde %30'u kadar yapılabilmiş. E şimdi bunların Az harcaması, e, benzin harcaması da e, çevre açısından bir fayda getiriyor mu böyle Şüphesiz de bir şey? getiriyor yani. Şimdi Volkan da tabii atmosfere karbondöksüsü salıyor ama. Evet. Bu kadar binlerce uçağın, uçağın salmasından çok daha az kalıyor onunki. O yüzden bir şey var. Yani bu uçakların yarattığı... ...yukarı seviyedeki karbondioksit salımını ve benzeri emisyonlarda bir düşüş var yani. Hatta uçakların yarattığı bu arkada bir kontroller var, yoğuşma izleri. Onlar da ortadan kalkıyor. Çünkü onlar da uzun, uzun bir, çok yoğun bir uçak seferinde o kontroller... ...siris bulutlarına neden oluyordu. O siris bulutları aynı beraberinde... Ha, onu zoracaktım. ...bir terdileme ben. de yapıyordu. O da ortadan kalkmış durumda. Yani yani o, o Sirius bulutları e, ortadan kalkınca e, e, hava sıcaklığı artıyor öyle mi? Evet yani onlar gölgeliyordu. Yani çok karışık bunlar. Evet, yani. Bir he. yandan soğutuyor mesela Volkan da öyle. Volkan patladığı yerde ısıtıyor havayı. Evet. Orada buzulları eritiyor vesaire. Ama külleri gittiği uzun mesafede de havayı soğut, işte, soğutuyor. Bir yandan Volkan'ın karbondioksit saldığı karbondioksit de uzun vadede havayı ısıtıyor. Bir yerde ısıtıyor, bir yerde soğutuyor. Evet, bunun seviyesi falan da çok önemli herhalde. Stratosferin üst düzey, atmosferin üst tabakalarında olması başka. Evet, aşağıda olması başka. Aşağıda olunca çok daha kolay çökebiliyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu volkanların çıkan küller mesela, silikat kumlar bunlar, mineraller. Bizim odun, odun külü gibi kül değil yani bunlar. Evet. Bunların çok ince, küçük olanları daha yukarı seviyelerde kalıyor daha ağır olanları aşağı seviyelere çöküyor. O yüzden yağmur yağdığı zaman mesela diyorlar ki işte bu yağmur bu, bu kül, kül bulutlarından yağmayacak. Onlar yukarıda kalıyor. yani Ama aşağıdaki çökmüş olan tozlar ne olacak? Onlar yere inecek. Evet, yani bu yapılan açıklamalar biraz saçma sapan şeyler de vardı. yani Aşağı seviyedeki tozlar yağmurla aşağı inecektir ama mesela 10 kilometredeki e, çok ince olan küller tabii ki yağmurla etkilenmiyor. Ama mesela şimdi bakıyorsunuz Avrupa'nın değişik değişikliklerinde yerde kül ölçümleri var. Konsantrasyonları ölçmüşler. Yere düşenler var, bulaşanları var. Yani ne demek bu? Atmosferde bir yoğun olan, bir ince kül tabakası olan bir seviye var. Ama diğer aşağı seviyelerde daha ağır partiküller olduğu yine şeyler var aşağıda da. Yağmur yazdığında onlar iniyor. İnceleri inmiyor. Çünkü yağmur 4-5 kilometre yüksekte yağar. Ama bu küllerin çok ince olanları da 8-10 kilometre yukarıda ki Tam uşakların uçtuğu seviyor orası. O yüzden yani böyle karışık mesajlar veriliyor. İşte hani işte yağsa kü kül bulutundan yağmayacaktır. Bir şey olmaz. Bunlar biraz kafa karışıklığı biraz aceleye geliyor her şey. Soran eden yok. Bir tanışmak şey yok. Yani bir karışıklık var. Kafa karışıklığı. Bir panik var yani ama evet, evet. herkes hemen bir e, nedir o? Yalanlayalım da problem ortadan kalksın. Evet, özetlersek yani Volkan'ın külleri Türkiye'ye ulaştı. Bu görünüyor Norveç'teki çekimlerden. geçen hafta cuma sabaha ulaşmıştı. Ulaşmıştı zaten. Sonra geri çekildi. Cumartesi, cuma gecesinden salı sabahı tekrar Türkiye'ye girdi. Ve e, pa, yani girerek kuvvetlenerek art. Hatta pazar günü de epey kuvvetlenmişti ki iptal ettiler şeyleri, uçuşları Kuzey'de e, şeyde, Karadeniz'in kuzeyinde. Ben demiştim ki cumaartesi günü girecek, gelecek sabah doğru. Evet. Yok şey yaptılar. E, yalanladılar nasıl derler? Evet, yalanladılar. Ha, <gülüyor> inkar ettiler. demeyelim. Evet. Yani bir şeyler ettiler kardeşim. Giriyorsa giriyodur ya. Ne yalanlıyon kardeşim? Yani yoksa evet. sağlam bilimsel bir şey. Çünkü haritaya bakınca görüyorum ben. Mesela şimdi önümüzdeki çarşamba perşembe rüzgar inanamazsınız. Tam İzlanda'nın üzerinden Kuzey doğru güneye, güneyden de doğru Türkiye'nin üzerine geliyor. Şimdi yani... bu seviyedeki rüzgarda toz olursa, volkan patlar buraya kadar e, külleri çıkartırsa, kim ederse desin bu küller Türkiye'ye gelir. Evet. Ama bu kadar patlayıp da bu kadar seviye değil de, şimdi mesela şu anda volkandaki aktivite ancak 4 kilometreye kadar toz püskürtüyor. Ama bir kuvvetlerin şaha kalkar da, inşallah kalkmaz diyelim, Yani bu yarın öbür gün 10 kilometreye 9 kilometreye kadar tekrar volkan külleri fışkıtırsa Kim çıkarsa televizyonuna çıksın ne derse desin bu küller gelir arkadaş Yani bu kadar basit Bunlar yani bu tabi korkacak yani panik yapacak bir durum da yok aslında Çünkü Türkiye'de normalde çöllerden her gün toz geliyor her gün toz yağıyor Türkiye'ye Kimi zaman çamur olarak görüyoruz biz toz yağışını kimin zaman fark etmiyoruz bile O yüzden bu toz yağışı vesaireye alışık olmamız lazım. Evet yani buradaki Afiyet farklardan da. biri yalnız asit yağmuru için elverişli olmuş. Sülfürden evet. dolayı değil mi? Kükürtten dolayı. Yani. Evet kükürt var ama şeyde var bir tane metrekili vardı. Mustafa Öztürk müydü bu bizim eski İstanbul'daki çevre müdürü. Evet. O da demiş yağmayacak. Diye <gülüyor> de. Emreylemiş yani yağmayacak diye. Ben de Mustafa abinin niye bunu söylediğini açıklamıyor yani. Neden asit yağmuru yağmayacak onu da açıklarsa Çünkü normalde bu kükürt suyla birleştiği zaman sulfurik dönüyor. Ha evet, onu sordum ben. De. Yani bu kadar basit yani. Bu da bu da yeni bir şey de değil yani. Zaten sanayiden dolayı bu oluyor sürekli. Şeyi fark ederseniz mesela tarihi eserlere bakın mesela adamın yüzü var bir heykel. Adamın yüzünü, gözünü göremiyorsunuz artık böyle elma şekeri gibi yalanmış oluyor. Evet. Böyle düzleşmiş, bütün ayrıntılar yok olmuş. E mesela bugün gidin şeye Taksim'de. Taksim'deki Atatürk anadığını Hı. tamir ediyorlar. Çünkü kurtlanmış, her tarafı yemiş, kemirmiş yani asit yağmurları. Evet. Yani bu böyle bir şey. Bu da buna ilave bir küçük hediyesi olacak yani Volkan'ın eğer külleri gelirse. Yani, ayrı, yani Ama olmayan bir şey değil yani. Mevcut bir problem. Buna da bir küçük bir nevi katkısı oluyor Volkan'cığım. Yani Volkan küçük hocam. Çok büyük evet. bir büyütmemek lazım. Yoksa Lucky gibi, Tambora gibi, Planetobu gibi büyük olsaydı mesela bu Lucky hatladığı zaman 1783-84'te e, Kuzey Amerika'da hava sıcaklığı Alaska'da -4 derece ortalama düşmüş düşmüştü. Bu ümitlerin birçoğu ölmüştü o zaman. Evet. Eskimalar. Yani bu tür şeyler var. Yani işte hiç yaz olmadığı yıllar var 1816'da. Aslan volkanlar iyi bir şey yani. Volkanlar biliyorsunuz dünyanın canlı olduğunu gösteriyor. Evet. Volkan olmaz hocam, atmosfer olmaz. Volkan olmasa patlamaz. Yani volkanlar yani dünya canlı olmasa yer çekimi olmaz. Ama e işte yani bu da onun şeyi... Bedeli. Bedeli böyle yani. Böyle. Ama ben şeyi tabii söylemek istemiyorum. Yani doğanın nedir o cezalandırma, intikamı. O yani. anlamda Çünkü, değil tabii. Şimdi bazıları doğanın cezası, intikamı dediği zaman tam tersine de inananlar olabiliyor. Doğadan medet umanlar, Doğaya, doğanın kutsal, yani şey olarak cezalandıran yani doğa bir de şey yapar de, ödüllendirebilir diye gidip kurban kesebiliriz şimdi doğaya filan. <gülüyor> Eskiden olduğu evet. gibi. Oldu ben hiç, o zaman hiç şey kullanmıyorum. Yani Animizin yapmıyorum. insan gibi doğayı e, yorumlamıyorum. O yüzden ona dikkat etmeye çalışıyorum. Yani doğanın intikamı filan değil. işte Doğa bu. Yani doğa bu ve pazarlık da filan edilecek de bir hali yok. Tabii. Evet. Şey de enteresandı. Ben bir de şeyi hatırladım. 11 Eylül'de 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ikiz kulelere vurulduğu zaman da New York'ta hı hı. bütün Amerika Birleşik Devletleri semalarındaki uçuşlar durdurulmuştu 3-4 evet. gün hatta belki. Evet. sınırlarda kapatılmıştı ve hava sıcaklığı da yükselmiş miydi? Öyle bir şey. evet. yükselmiş 1 derece kadar yükselmişti. Evet. Bunu incelemişlerdi. Yükselmişti çünkü o işte yoğuşma çiçekteklerinden dolayı yükselmişti. Yani işte öyle ama yani havasıcık ondan yükselir. Bir de karbondioksit alıyor. Bu şey Ondan da uzun süredir yükselecek. Bir yandan küllerden dolayı düşecek. E, volkanın evet. patladığı yerdeki buzuları eriyor. Mesela bu bu volkanın yakında bir volkan daha var. Ve o volkanın tepesinde tıba gibi duran böyle metrelerce buz örtüsü var. Ha, o hem da... bir korku bu erirse tıba ortadan kalkarsa ikinci bir volkan daha patlayabilir, tetiklenebilir. Bu da bir problem. Evet, bir bilim insanı da hatta bir bilim adamı şey demişti, onu da dün, evvelki gün okuduk galiba, yok dün, bu şeyle ilgili işte küresel iklim değişikliği, küresel ısınmanın bu volkanlık patlamaları da artırabileceğine işaret etmişti. Bu dediğiniz hmm. sebeple herhalde. Ha, herhalde. Tabii bu, bu çünkü volkanik dağların üzerindeki kül ör, şey buz katı tabakası eridiği zaman o alttan volkanla alttaki magma ile bir denge var orada. Alttaki mama daha şey olabilirse yukarısı hafiflerse magmanın yukarı çıkma ihtimali daha artıyor. Patlama işe, şansı artıyor. İşte o tıpayı eritmemek gerekiyor. İşte şimdiki korku da oradan bir korku var yani öyle şeyler var. Senaryolar var doğrusu ama işte bu da yani bunlar bir afet diye düşünmek gerekiyor. Mesela bak Amerika şey nedir? Bir şey sınıfta kaldı yani. Gerçekten insanlar afete uğradılar. Yani biz insanlara dalga geçer gibi buradan diyoruz ki ya işte rüyada da masur mu kalınır? Gez kardeşim müşteriler. <gülüyor> Ama insanlar bir tutsaklık duygusu, hissi uyanıyor. Tutsaklık evet, Aynen öyle. gibi Ant Antalya'da da binlerce kişi, 50 bin turist mahsur kaldı deniyor. Evet Antalya'da tutsak kalma. Ne <gülüyor> biçim işe? <işim? Bilmiyorum. gülüyor> Gerçi ben seven bek sıcağı da yani. <gülüyor> Giddi orada yaptı zaten. Ama insanlar da belirsizlik insanları mahvediyor. Şimdi benim bir araşma görevlim. Ben bölüm başkan olduğum için benim araşma görevli diyorum. İki tane de doçentim şeyde kaldı Avrupa'da. <gülüyor> sınar, ikisi Viyana'da kaldı, biri Almanya'da. Garibanların başından geçmedik şeyler kalmadı yani. Kimisi otobüste trenle geliyor, kimisi de otobüs tutmuşlar. Ondan sonra yeşil pasaportla gittikleri için gelirken yolda vize problemiyle karşılaşıyorlar. Hani Viyana yeşil pasaport geçiyor ama Bulgaristan'a geçmiyor Volkan da tabii bu şeylerden anlamıyor. Yeşil evet. yadal, hacivat pasaporttan anlamadığı Vallahi. için. Vallahi şimdi nerede bir Gülle. volkan bulursak dövmemiz lazım hocam. Evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> Aman ha. Bu da bu burun burun <gülüyor> <yumruk> şey çıktı. <gülüyor> şimdi volkanlara. Geçen de Antalya'daydım diyor. Bir Antalya'da seracı kızıyor. bana ağzı şikayet ediyor. ya. Hocam diyor herkes bana kızıyor diyor. Bizim seralardan seracazı çıkıyormuş diye. Azla da ona kızıyormuş. Oh. <gülüyor> Yani bu sergazı sıralardan çıkmıyor. Bizim volkanlarda volkanı patlatmak aynı şey değil bunlar. Evet. uyarmamız <gülüyor> gerekiyor. Bu, bu problemler böyle hocam. Çok teşekkürler Miktat Bey. Rica Beğen ederim, hoşça Hoş. havadan, sudan. A čekaste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 Tito Puente ve orkestrasından Oye Como Va Tito Puente dünyanın en önemli caz müzisyenlerinden biri Küba müziğini de çıktığı kendi ülkesinde bütün dünyada bir kez daha ün kazandıran bu müziğe ayrıca da timbal denen aleti de ön plana çıkaran çok mühim bir şahsiyet onun doğum gününde 1923'te bugün doğmuştu. Çaldığımız ikinci parçayla da andık günaydın Tito dedik. Kendisi öleli de çok 10 yıl oldu tam. Evet. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradio.com ve devam ediyoruz. Bu arada Bolivya'da bugün başlayan önemli bir çok önemli bir Toplantı var. Dünya günlüğünde 40. yıl dönümü perşembe günü olacak. 10.000'den fazla katılımcının devam edeceği 100 ülkeden gelen Bolivya'da büyük bir konferans var. Bana sorarsanız dünyanın da en demokratik ülkelerinden biri. Peki de birincisi. Ve şey tam bir demokrasi olmadan bu şeyde atla sadece küresel demokrasi iklim trajedisini önleyebilir diye konuşan bir büyük Büyükelçisi var Birleşmiş Milletler. Büyükelçisi Bolivya'nın orada işte dünyanın 2 milyar insanın da imzasını atacağı büyük bir kontratın yeni, kontrat yenileme zamanının geldiğini söylüyorlar. Yerliler de katılıyor. Zaten konu da şey esas itibariyle yani yerli ve yoksul komünotelerin, toplulukların özellikle de gelişme yolunda denilen küresel güney ülkelerinin iklim adaleti talebini dile getirecek. Ve Meksika'da da bu yıl sonunda yapılacak olan iklim zirvesine de meseleyi zorlayacak bir duruma geliyor. Yani dünyanın aynı anda hem eridiği hem kuruduğu hem asitlendiği hem seller aldığı hem de yangın yerine döndüğü bunların hepsinin birden şimdiye kadar görünmemiş boyutta olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Gerçi açık gazete dinleyicileri için bunların hiçbirinin bir yenilik olduğunu düşünmüyorum ama gene de hatırlamakta fayda var. Üç büyük değişiklik var dünyada atmosferde. 1970'ten bu yana yani son 40 yıl içinde %5 oranında daha fazla su buharı var. O yüzden bütün bu seller ve büyük ölçüde düzensiz yağışlarla ortalığı götürüyor. Sağanaklar, bu tufanlar ortalığı götürüyor. İkincisi okyanusların da son dönemlerde %30 daha asitlenmiş olduğu ve denizlerdeki hayatı mahvetmeye doğru gittiği bir durum var. Çünkü bütün atmosferdeki karbonları, okyanuslar emiyor. Ve NASA'nın bildirdiğine göre de yeni, daha çok yeni, ilk 3 ayında bu senenin, Ocak, Şubat, Mart aylarında 2010'un yeryüzünde görülmüş en sıcak yıla girmiş olduğumuzu da gösteriyor. Yani bu 2010 yılı tamamlandığı zaman NASA bilim insanlarına bakılacak olursa 2018 gelmiş geçmiş en sıcak yıl olarak tarihe geçecek kayıtlara. Ağır bir durum var ve her gün artık oluyor. Biraz önce programın başında da söylemeye çalıştığımız gibi Rio de Janeiro'daki akıl almaz. 40 yılın en korkunç yağmurları. Belki de Rio tarihinin en büyük yağmuru yağdı. Bir gün içinde ya da Peru'da da devasa bir buzul parçası kopup bir göle düştü. Eteklerinde dağın ve böyle 20 metre yüksekliğinde... ...dalgalar yaratmış. Düşünebiliyor musun? Orada... ...Allah'tan çok fazla sayıda... Hı hı. ...kasaba yokmuş. 20 metrelik... ...dalgalar gelmiş. Böyle fakat... ...suyu bitmiş işte da. O zaman. Tek su kaynağı... ...gitmiş. bunları işte Bolivya'da... ...bu büyük zirve yapılıyor... ...şimdi... Ee, pek çok dünyanın önde gelen tanıdığımız isimler Noam Chomsky'nin de katıldığı. Jose Bovet de varmış. Biz de takip etmeye çalışıyoruz. Yarın daha büyük bir şey yayın yapma imkanı bulacağız belki. Ve arkadaşımız Aslı Pelit var orada bizim için. E, muhabbetlik yapacak. yapacak. Yesmen için de muhabbetlik yapıyor şu anda orada. Resmen de dünyanın en yaratıcı ve radikal gruplarından biri. Hem küresel iklim değişikliği hem de küresel adaletsizliklerin tamamı için uğraşan bir kuruluş. Onların da muhabirliğini yapıyor. İşte mümkün olursa her gün bağlantı yapacağız. Belki cuma günü bizim yayınımız yok. 23 Nisan ama evet. kayıt yaparız ve bunu takip etmeye çalışırız. Bakalım ne olacak. Ancak küresel demokrasiyle bu işin altından kalkabileceğine inandığımız bir olay bu. Evet, nedir günümüzün, başka bugüne sarkıttığımız başka ne haber var? Ee, aslında önemli bir haber de BBC'den geldi. Ee, i̇lginç haberlerden de biriydi. BBC Dünya Servisi'nin her yıl yaptırdığı, bizim de her yıl e, geleneksel olarak onlar yaptırıyor, biz de geleneksel olarak paylaşıyoruz. E, 28 ülkeli küresel işte e, küresel algı anketi diyebileceğimiz çok kabaca değil mi? Böyle tanımlanabilir. Evet. Globe denilen. Globe Dünyanın da bir fotoğrafını çekiyor sosyolojik, evet. sosyopsikolojik aslında. Ya yani hangi ülkelerin e, dünya için olumlu, hangi ülkenin olumsuz olduğuna dair sorular içeren bir işte, anket çalışması küresel çapta yapılan 28 ülkede 30 bin denekli yapılmış e, yine e, ve aslında geçen seneye göre ciddi farklar var mı derseniz e, ciddi fark olan az yer var. Hani e, bütüne baktığımız zaman e, en çok fark e, diyebileceğim şey Amerika Birleşik Devletleri'nin algılanması ile ilgili olmuş. 2009'dan 2010'a 2005'ten beri yapılıyor bu Globscan çalışmaları, o yüzden 2005'ten beri hani e, ne gibi farklılıklar diye, var diye baktığımızda gerçekten dramatik bir yükselme var. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya pozitif bir etkisi olduğuna dair inancı olan insanların sayısında. E, yani %30'lardan %40'lara e, bayağı roket hızıyla fırlamış diyebiliriz. Bundaki tabi temel etken de Obama'nın seçilmiş olması son derece anlaşılabilir bir durum diye düşünüyorum. Zaten BBC'de aynı yorum yapmış. Bu olsa olsa Obama'nın seçilmiş olmasına. Evet yani Amerika tarihinin gördüğü en kötü bir yönetimin gitmesi en kötü yönetimlerinden biri. Herkesin en fikir olduğu George W. Bush yönetiminin Dick Cheney ile beraber Hakikaten bütün dünyaya ve Amerikan halkının da büyük bir bölümüne de kan kusturdu. Zengin elitlerden yana tavır alan bir rejimdi. Biraz daha farklı olabileceği izlenimiyle geldi. Küresel iklim değişikliği konusunda bile... Hı -hı. Obama sadece bir buçuk yıl içinde bütün geçmiş Amerikan yönetiinin sekiz yıllık yönetimin yaptığından daha fazla iş yaptın bir şey yapabildi mi derseniz o ayrı bir tartışma konusu ama evet istatiseye vurursak daha fazla iş yaptını söylemek ama mümkün Hı -hı. Evet Dediğin gibi ee, yani bu bir yanı Amerika Birleşik Devletleri e, yükselme göstermiş geçen yıl olduğu gibi bu yılda en e, imajı düzgün sayılan yani işte dünyadaki insanlar sorduğumuzda etkisi olumludur dedikleri ülke en çok Almanya. Yine geçen sene de Almanya'ydı. Bu yılda Almanya. Ee, niye derseniz o niyesini açıklayabilmek o kadar kolay değil. Bu konuda yorumda yok zaten. Evet ama istikrarlı. İşte evet. yani bir kadın var dengeli bir siyaset izliyor. Siyaset saldırgan izliyor. değil falan filan. Herhalde bunlardır büyük ihtimalle. Zaten algı böyle şeylerden oluşuyor herhalde. Yani sonuçta oturup zaten kimse çetele tutmuyor. Almanya Deniz'de iyidir ya da kötüdür diyor kişi. Ee, İran ve pa e, Pakistan'la ilgili olumsuzlama 3 e, yıldır devam ediyor. E, bu yıl baya aslında İran'la ilgili keskinleştiğini söyleyebilmek mümkün. Bunda da iki faktör illa yorumlayacaksak Niye da, şey, bir tanesi tabii Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı ülkelerinin bu nükleer tehdit olarak göstermesi işte atom bombası yapacak ve bizi mahvedecek diye bir çok uzun Soluklu bir kampanyası var. Bir de tabi seçimlerin olup ağır şekilde bastırılması yönetim tarafından. Hem ağır hem de kanlı şekilde ezilmesi seçimlerinde nüfusu yani tabii, dünyadaki durumun rezilliğinin aslında bir kez daha daha net ortaya konmasına yol açtı İran'la ilgili. Bir diğer ilginç nokta ise İngiltere ve Avrupa Birliği'nin baş aşağı uçan imajı. Özellikle Avrupa Birliği için bunu söyleyebilmek mümkün. Çünkü İngiltere'nin 2005'ten beri yükselen inen böyle bir hani kardiyolojisi bozuk imajı var. Yüksek çıkışlar yüksek inişler yapıyor ama Avrupa Birliği'nin sürekli neredeyse yükselen bir eğrisi vardı. 2008'den itibaren hafif bir düşüş görünmüş ancak 2009'dan 2010'a bayağı böyle 40 derecelik bir açı veriyor. Ee, Avrupa Birliği ile ilgili herhalde o zaman bir yorum daha fırlatmak gerekirse fırlatalım korkak olmaya gerek yok yorum konusunda ee, Avrupa Birliği'nin herhalde bütün bu süreçlerde müdahil olamama e, ne kokma ne bulaşma e, ama ama konuşma bir, ama konuşamama Çınak Çin'de bir iktidarsızlık durumu vardı. Evet mi? yani bütün beklenilen iktidara rağmen iktidarsızlık durumu olması çok sıkıcı bir hal herhalde Mesela çünkü Çin ve Rusya ile ilgili algıda hiçbir şey değişmemiş Çin neredeyse orada Rusya neredeyse orada ama Avrupa Birliği neredeyse orada değil e, ağır bir düşüş içinde imajı imajı mı demek lazım dünyaya dair olumlu e, olacağına dair inanç mı artık neyse işte e, tamam, onu çeşitli canım, şekillerde he. tanımlamak mümkün e, ve durum bu şimdi bir de e, özel bazı durumlardan bahsedilebilir e, hakikaten Türkiye'nin durumu özel yani özel olmasını bizim Türkiye'de yayın yapıyor olmamız değil dünyanın her tarafında Türkiye'den bahsediliyor bu. Globescan'la birlikte. Çünkü e, garip sinyaller alınan nadir ülkelerden biri. Garipten kasıt şu. E, mesela Amerika ile ilgili en olumsuz düşünce olan ülke Türkiye. Bu garip mi? Garip sayılmayabilir. Çeşitli sebeplerle. Sorun e, mesela bir ülke ile ilgili kötü düşünüyor olması değil Türkiye'den ankete katılanların. Dünyanın tamamıyla ilgili istisnasız kötü düşünüyor olmaları. Bunu yapan yegane ülke Türkiye dünyada. Bir de Amerika konusunda da Amerika Birleşik Devletleri... ...konusunda bu 28 ülkeden büyük farkla Türkiye en olumsuzda %70 gibi bir oranı. Rekor seviyede ama en olumsuz bulunan ülke Türkiye'de %70'e rağmen ki %70 açık ara birincilik e, olumsuz bakma anlamında İsrail. İsrail %77 ile en olumsuz e, tepki alan ülke durumda Türkiye tarafından. E, i̇kinci sıradaysa ABD Amerika Birleşik Devletleri geliyor ve... Bu oranlar normal mi derseniz diğer 28 ülkeyle karşılaştırıldığında pek normal Hiç değil. Hiç değil evet. Çünkü hani ortalamayı yakalamaya çalışıyorsun. Bu ortalamanın epeyce dışında dış merkezini oluşturuyor Türkiye'nin verdiği. Evet. Türkiye'den gelen bu anket sonuçları. Heh. Yani, yani Amerika'ya mesela en olumsuz bakan ikinci ülke. Zaten dünyada sadece iki ülke olumsuzlukta artış göstermiş. Evet, geçen seneye göre geçen daha olumsuz bakan. biri Türkiye, biri de Pakistan. Ama Türk Pakistan'ın durumu mesela yüzde elli iki olumsuz bakan. Açık ara dediğim bu. Evet. Ki Pakistan e, hakikaten biraz daha fazla mağdur. Diyebiliriz herhalde nazikçe değil mi? Şüphesiz orada yani yarı işgal gibi bir durumu var. Amerika'da. Ama sorun bu da değil. Yani açık ara Amerika'ya olumlu bakmıyor olmak ya da açık ara İsrail'e olumlu bakmıyor olmak sorun değil. Dünyada olumlu bakılan, dünyaya etkisinin olumlu olduğu düşünülen herhangi bir ülke yok Türkiye'den ankete katılanlar açısından. Bütün ülkeler dünyaya kötü şeyler yapıyorlar. Türkiye'nin bakışı yani daha doğrusu Türkiye'den ankete katılanların bakışı bu. Evet. Ee, yani Hiçbir en olumlu %50'yi yüzde, 50 bile bulmuyor. Yok hayır olumlu, canım yüzde... olumluluk oranı. Yok yok yani. yani %30 çıtasını aşabilenler var ki o kadar yani. O da Japonya ve Almanya. Ee, onlar da şu şekilde aşıyorlar. %30'u mesela Almanya'nın dünyada olumlu bir etkisi olduğunu söylemiş katılımcıların Türkiye'den. Ancak etkisi olumsuz diyenler %33. Yani daha fazlası olumsuz olduğunu düşünüyor. Japonya için %34'ü etkisi olumlu demiş. E, olumsuz diyenler yüzde otuz e, Şimdi bunu e, Ahmet Türkiye atılan yumruk, e, bakana vurulan yumruk ya da Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi bölmeye çalışıyor olması, Kürtlerin ülkeyi parçalamak için yeminleri olması falan filan, Ermenilerin toprak istiyor olması falan devam ettirebiliriz. Ama e, Yani bütün bu dünyayı algılayışla ilgili bir e, sağlıksız durumun... E, Aslında işte göstergelerinden biri olarak da Globescan'ı kullanmak mümkün mü? Mümkün gibi görünüyor çünkü her şeyin olumsuz olduğu dört tarafımızın tehlikeler, olumsuzluklar ve kötülüklerle dolu olduğu bir dünyayı algılıyorsak birey olarak genellikle buna e, bir psikoloğa görün denir. E, psikolog da genellikle sen bir psikiyatriste görün diye devam ettiriyor bu tip durumlarda ama e, şimdi ülkelerle ilgili böyle kurumlar yok. Olmadığı gibi toplumların niye bu kadar e, tır, tır, tır tır tır diye e, kafadan ses getiriyor olduğunu da düşünmek için ne yazık ki vakit yok. Hani e, bunu nasıl çözeceğiz nasıl dünyayı bu kadar kötü görmemeyi başaracağız ona bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, yani bütün bu kötülüklere rağmen can siperhane hayatta kalmaya çalışan bir insan hissiyatıyla hareket ediyor. Türkiye'de toplumsal yapı anlamına geliyor mesela bu benim açımdan. Bu da çok bu, kötü. haberi bu kadar ön plana getirmem bana biraz şüpheli gözüktü. Peki Globescan'i neden şimdi yayınladılar ne? onu düşündün mü? Tam da bakana yumruk atıldığı gün. Volkan'la koridorda devamlı bunu konuşup volta atıyoruz. Neden bu anda gelinde böyle? <gülüyor> Ve neden bu kadar? Neden o değil de neden bu falan diye devam Yani sürekli olarak e, öküzün altında buzağı arama durumunun artık hani normal faaliyet olup bütün öküzlerin altında buzağı aramak. Ee, ve bulunan buzağların niye öküzün altında olduğuna dair soruların sorulduğu e, ilginç bir ülke hali almaya başladı Türkiye. Ki galiba bu durumda dünyanın hani 28 ülkesiyle karşılaştırıyorsun net olarak böyle bir şey çıkıyor. Ee, bunu nasıl yorumlamak gerekir sizce? Ben yorumladığımdan soruyorum. Şiyonist emperyalist bir komplo bu. Değil mi? Mesela ABD olumsuz bakılmasına niye rahatsız oluyorsunuz ki ya da İsrail i. Destekliyor musunuz politikaları diye? Mail beklenebilir mi mesela bugün? Bence hı hı. beklenebilir. Ee, %77 İsrail. %70 Amerika. Çin bile nasibini almış ya. %47. Gayet olumsuz bulunmuş. Dünyanın bütün ülkeleri olumsuz. Olumlu ülke yok. Yani dünyaya olumlu etki yaptığı düşünülen bir ülke yok. Türkiye açısından da bakılmıyor. Dünyaya şöyle soruyorlar Anladım Sizce Almanya'nın bu sene dünyaya olumlu bir etkisi oldu mu? Hayır diye devam eden Çin. Hayır falan diye devam eden böyle bir süreç bu. Üç aşağı beş yukarı. Ve e, bu kadar mutsuz ve rahatsız olan e, dünyada tekil ülke durumda bu 28 ülke açısından. Bir de aklıma bunu okuyunca şey geldi. E, umut ve mutluluk e, çalışmaları da yapıyorlar ya böyle evet. küresel çapta. Umutlu çıkıyor Türkiye'ye. Nerede mutlu Gayet çıkıyor? Gayet mutlu çıkıyor. Çıkmıyor mu? <gülüyor> Sen en mutsuz çıkan çıkmıştı. bir araştırmaya mı rastladın? Neden öyle çıkmıştı diyorsun? <gülüyor> Nerede rastladın? <gülüyor> Hangi kaynaklar yaptı bilmiyorum vallahi Şimdi hatırlasam söyleyeceğim ama e, ilginç bir durum. Ama bütün bu durumu şuraya da bağlamak A Azerbaycan lazım herhalde. Azerbaycan'ı sormuşlar mı? E, sanmıyorum. Bilmiyorum şimdi çalışmanın tamamı önümde açık aslında ama böyle pıt diye bulabilmem çok kolay değil. Şimdi bir dakika dersen bir dakika sürer hakikaten büyük ihtimalle. Ama e, olumlu görüş belirtilmemiş herhangi bir ülkeyle ilgili bu söylenebiliyor. Evet, Bence evet. bunu bir şizofreniye bağlamak gerekiyor. Çünkü bu kadar şizofrenik bir toplumsal hayat yaşarsanız sonunda e, herkes canavar, her şey düşman, e, yatağın altında da öcü dolu hale geliverir. Evet Türkiye'de ee, en çok bilinen... Sözlerden biri anonim sözlerden biri Türk'ün Türk'ten başka dostu yokturdur zaten. Üstüne da onu... zaten Türkiye'de mesela Türk'ten başka yaşayan da yoktur. Şundan 5-10 sene öncesine kadar gidecek olursak birkaç azınlık vardır. Bunlar da gayrimüslim olduklarından etnik azınlık değillerdir. Ee, azınlık kavramını bayıldığımdan ya da beğendiğimden kullanıyor değilim burada işte terminoloji o diye. Ee, ancak bunun yanında mesela Kürt diye bir şey var mıdır ülkede yoktur. Bugün tam bugün 20 Nisan 1979'da e, o zaman Ecevit Hükümeti'nin bayındırlık bakanı olan Şerafettin Elçi ben Kürdüm demiş. Ve doğuda da Kürtler vardır demiş. E, dönemin travmatik ve ne dediğin sen açıklaması bu olmuş. Gayet Şerafettin Elçi hakkında açılan Kürt devleti kurmaya çalışma davası yüzünden bir süre hapiste kalmış Elçi. Madem ki Kürtsün devletinde kurmaya çalışıyorsundur diye devam etmiş herhalde mantık. Bugün Marksist Ork'ta tarihte bugün bölümünde böyle bir haber var. Şeref mesela Zettin Elçi ondan sonra ömrünün büyük bir bölümünü de yurt dışında geçirmek zorunda kaldı galiba. E, bu, öyle olmuş evet. Bu bedeli ödedi. E, mesela Ecevit e, 19 saat boyunca ne yapacağını Bakanlar Kurulu toplayıp bu açıklama üzerine acilen 19 saat Bakanlar Kurulu şimdi ne yapacağız konuşmuş. Adam Kürt ve doğuda Kürtler olduğunu söylüyor bu yüzden toplanıyor ve sonda şunu demişler çıkıp. E, elçi Kürtçülük yapmıyor. Sadece Kürt olduğunu söylüyor demiş e, bakanlar kurulu bir açıklamayla. E, 19 saatlik toplantının sonunda mı? 19 saatinin <gülüyor> sonunda anca buraya varabilmişler. Ve sonuç olarak da elçi 1924'te berat edene kadar e, başına gelmedik kalmadı. Durumu da böyle bir şey, bir çeşit. E, ondan sonra işte nasıl oluyor da GlobScan'de bu sonuçlar çıkıyor anlamak biraz daha kolaylaşıyor. Nasıl? şimdi <gülüyor> nasıl kolaylaşıyor <Yani> zorlaşıyor tabi <gülüyor> belki de yani ben mutsuzluk yaratmaya olumsuz bakmaya çalışmıyorum sadece olumsuz bakılmış onu söylemeye çalışıyorum ee, elçiyi vurmak Bakarız. lazım şerafettin elçi <gülüyor> değil tabi bu tip şeyleri söyleyen elçileri o zaman sorun da çözülebiliyor şu mesajı peki bitirelim belki de şeyi de söyleyeyim 24 nisan'da Taksim'de 1915'teki Ermeni tehcirinde ölenler için büyük felaketi anma töreni düzenleniyor. Bu acı hepimizin hepimizin.org sitesinde bütün Türkiyelileri 1915 kurbanlarının anısı önünde saygıyla eğilmeye çağırıyoruz diye de bir duyuru var. Bu bir eylem olmayacak. E, mumlar, çiçekler ve e, siyahlar içinde sessiz bir eylem ve bir basın açıklaması olacak. Aslında sessiz bir anma ve basın açıklaması E, saat 19'da Taksim'de tramvay durağı önünde e, toplanılacak. Saat 20'de de dağılınacak. Karar bu şekilde. E, ve işte bu acı hepimizin nokta.org sitesinden de imza verilebiliyor ayrıca kampanyaya destek için. Bakanlar Kurulu bu konuda bir 19 saatlik toplantı yapmayacak. Aslında ne kadar iyiye gitmiş ülke görüyor musunuz? Evet böyle de bakılabilir. <gülüyor> 19 saate gerek olmuyor tamam, artık. böyle bakıyorum. Ki ama e, hatırlarsan özür kampanyası e, 19 saatlik Bakanlar Kurulu olduğunu bilmiyorum ama defaatle tartışmaya e, Başbakanından binnem kimine herkesin açıklama yapmak zorunda ve hödematların vatan haini falan tabii, diyecek tabii. gibi bir küstahlığa da e, kadar gitmişti ama gene de diplomat ve emekli diplomatların Evet Ahmet İnsel, 24 Nisan İstanbul'dan 200'den fazla Ermeni Aydın'ın o gün toplanıp İstanbul dışına sürülmeleri ve büyük bölümünün ölümüne yol açılmasıdır. Bu acılı günü anmak için böyle bir girişimde bulunuyor demiş. Geçmişte yaşadığımız acıları dile getirmek, bu acıları paylaşmak ve acıları yaşatanların sorumlularını teşhir etmek aynı zamanda başka acıların paylaşılmasının da yolunu açacaktır. Diyor. Cengiz Aktar da nasıl 1909 Adana olayları 31 Mart vakası ayrıntılarıyla bilinmesi gereken hadiselerse 1915'te öyle çok önemli bir vaka. Bir sürü şeyi bilmiyoruz ya da yanlış biliyoruz bunların tekrar gözden geçirilmesi bilinmesi açısından bu etkinlik önemli e, demiş. Habertürk gazetesi de bunu birinci sayfadan veriyor. Bir grup liberal demiş nedense. Halbuki benim gördüğüm kadarıyla içlerinde e, muhafazakarlar, liberal. liberaller, sosyalistler, e, komünistler falan var. Yani ama ya genel anlamda ben bu tip Ben anarşistler şeyler, bile gördüm. vallahi ben fa fark etmiyorum ama <gülüyor> vardır yani. Niye olmasın? E, Sen liberal misin? Yok değilim mesela. Ama hani demek ki böylesi daha uygunmuş. Genellikle bu liberal kelimesi aşağılama için kullanılıyor evet. değil mi? Niye aşağılık bir şey libera, liberal olmak onu da bilmiyorum hani liberal değilim ama Sen liberal biliyorsun. niye aşağılık olduğunu çok fazla soru soruyorsun. Değil mi? Çok sormaya başladın <gülüyor> En iyisi programı kapatalım. Daha fazla bana sormadan insanlar ne soruyorsun diye. Evet. Da bugünü böylece kapatabiliriz. Yumrukların arasından geçip neyse ki tamamlıyoruz. Luther Vendros'ta tamamlayalım. Never too much. Hiçbir zaman fazla mal göz çıkarmaz anlamına giriyor bu. Tabii aşkla ilgili bir şey. Tabii. Malla değil. Lothar... Fazla aşk göz çıkarabilir bu arada. Evet. Hatılamadım <gülüyor> <Vendros>. birden. <gülüyor> fazla aşk göz çıkarır mı? Yani birden fazlaysa tehlike altında olabilirsin genellikle. Toplumsal yapıya bakacak. Her işte. şeyin fazlası fazlar. zarar. Zarar. zarar. Evet. Böyle güzel bir ...çok orijinal bir sözle kapatalım... ...Valkan'da onayladı... ...Never Too Much alıyoruz Luther Vandross'tan... ...ve kendisi... ...1951'de bugün doğmuş... ...2005'te ölmüştü... ...Rhythm ve Blues ve Soul dalında da... ...hem yani besteleriyle de... E, ...ün kazanmış... ...bir müzisyen... ...ona da günaydın diyelim... ...ve hepinize günaydın diyoruz... ...günaydın... ...günaydın... <gülüyor> don't want nobody else to ever love me you are my shot and star my guiding light My love that to see there's not a minute hour game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 Never too much, never too much Woke up today, looked at your picture Just to get me started I told you up, but you weren't there And I was broken So the man kaste